Elhamdülillâh yedîhedâna l-hâdâ ve mâkûnnâ al-nehteliyel evlânhedâna allâhu mâ tevfîkî ve'a'tisâmi illâ billâh leqâd cââet rüsûl-ü rabbina bilhâq sallu alâ râsûlina muhammed allâhu mâ salli aleyhi ve sellem sallu alâ tabibin muhammed allâhu mâ salli aleyhi ve sellem muhammed allâhu A'udhu billahi s al alimim min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udhu bika min emezat-i sh-shayat-in. Ve a'udhu bika rabben yahudurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min en nasi men yeşri nefsehu g'ti g'a em'ar <gülüyor> zâtillah. Ve Allahu ra'ûsun bil'ibâde s-sadakallâhu'l-azîm. Allahümme n-fe'enâ bil'-Qur'an-ı'l-azîm Elhamdülillahi Rabbil Alemin, astaghfirullahal, hayyel qayyum hassantukum, bil hayyel qayyum illezi ila mutu ebeda, ve defa'tu hankumus su'e bilâ havle ve lâ kuvvete, illâ billahil aliyyil azîm. Rabbimiz tebâreke ve teâlâ, Habibinin sallallahu Teala, aleyhi ve sellem, bu mübarek mevlid ayını hayırla uğurlamayı bir daha seneye kadar afiyette kalmayı, tekrar sahati afiyetle ve muhabbetle aynı iman ve itikat ve muhabbet ve şevk ve aşk içerisinde karşılamayı bizlere müyesser eylesin. Amin. Allahümün salli ala seyna Muhammed ve ala ve sahbiyye sellim. Dedik ki bu ay onun muhabbeti ile ilgili örneklerden bahsedelim. İnşallah bu haftada dersimiz o konu olsun. Sahabe-i kiramın muhabbetlerine örneklerden ee, sizlere beyan edelim inşallah. Derse başlarken şunları da söyleyeyim de sonradan unutuluyor. Ee, merak ettikleriniz programına yani bizim Lale Gül'de cevap verdiğimiz programa gelen soru ve cevaplar w3'te cubbelahmethoca.tv sitesine yüklenmiştir. Merak ettikleriniz diye bir klasör açılmıştır. Buradan Tüm soruları ve cevapları başka yerlere bakmadan tek başına bulabilirsiniz diye e, sizlere bir hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah hani özel bir konu merak ediyor. Adam uzun sohbeti ve programın tümünü dinleyemiyor. E, o konuyla ilgili bir şey cevap arıyor mesela. Ekseri de öyle oluyor. Birisi bir şey soruyor. Ona cevap vermek için e, yanında adam varken hani onu yakalamışken işte bak dinle falan hemen açmak istiyor. Ya bu sefer tabii sohbeti ileri almak, geri almakla uğraşamıyor. Yanındaki insanlar sabırsız olabilir, vakitsiz olabilir. Bu bakımdan e, aranan konu, o usta bak dinle burada ikna oluyor musun, olmuyor musun e, diye. Kendin açından olsun, başkasına dinletmek bakımından olsun. Efendim, şüphelahmetco.tv'de böyle bir şey başlatılıyor. İnşallah onu daha bir e, kolay bulursunuz. İnsanlara da ulaştırırsınız. E, Facebook sayfası 1 milyon 900 bini geçmiş. Elhamdülillah. Fakat az, çok az. Yani bakıyorum e, serseri serseri adamların 3 milyon, 4 milyon. Gerçi bizim bir tanemiz bile boş adamların 1 milyonunda neftaldir. E, çünkü ilim arayanla, film arayan bir midir şimdi? E, siz 13'ün bizimkini 10'la 100'den çarpmak lazım. Kuvvet bakımından. Çünkü hakikaten faalsiniz. Ulaş, ulaştırıyorsunuz, tebliğ ediyorsunuz. Maşallah. Ve bu bakımdan e, sizlere teşekkür ediyoruz. Ve dua ediyoruz. Allah tesir yaratsın. Amin. Sizleri de et, etrafınızda müessir eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra Instagram resmi sayfası açılmış. O da tabii yerken içerken olmayacak herhalde. belki kabir ziyaretleri, şu bu atarız bir şeyler. <gülüyor> Ondan sonra Efendim, gelen olur, giden olur. Size feyz verecek bir şey olursa atarlar. Bilmiyorum ne atıyorlar, ne atmıyorlar. Ondan da haberim yok. Ama efendim o da yeni açılmış. Onda duyuruyoruz. Ondan sonra önümüzdeki cumartesi e, saat 12'de gece işte CNN'de yine başka şeyler programına çağrıldık. Yani istaret yaptım. E, milleti uyarmak için işte biz peygamberler elçiler gönderdik. Rahmet olsun diye bir şeyle. Bu ayet çıkınca halim de yok, vaktim de yok, kitap çalışmalarım da yarı yolda kal kalıyor ama ne yapalım işte, çok insan dinliyor, çok insana bir fayda ulaşır diye ben yine tamam dedim. Ee, cumartesi, yani yarın değil öbür gece, gece 12'de başlıyorlar onlar. Herhal 3'e kadar sürüyor. Geçen 3'e kadar sürdü. Artık müsait olanlar, dinleyebilenler sabah namazını kaçıracağından Korkmayanlar, dinleyebilirler. Ondan sonra e, fayda olabilir. Özellikle de bu işlere merağı olmayanlar, bu programlarla hidayet bulanlar çok oluyor. Bakın, efendim, e, bizim resmi o, işte neyse, Gmail midir, Hotmail midir, bilmem ne, oraya gelmiş. Yani bizim siteye gelenlerden. Artık nereden yazmış bunu? Herhal yurt dışından yazmış da, Beş sene önce teketik programında sizi tanıdım diyor. Önceden de tanıyordum fakat hiç sevmiyordum. Hatta nefret ediyordum. Kıyafetlerden olsa gerek sinir oluyordum diyor. Helallık istiyorum hocamdan diyor. Ne olur kız helal et. Yap sen <gülüyor> bu yola dönüp de namaza başlamışsın. Şunu yapmışsın bunu yapmışsın daha. Helallığın lafı mı olur bizi? Peşin helal ettik. Peşin peşin hiç. Ne yaptıysan yaptın hiç sormuyoruz. Eee... <gülüyor> okuldan itibaren diyor, kafamızda hep çarşaflı sarıklılarda çarpılar vardı diyor. Efendim, beynimize öyle işletmişler diyor. Nefret ediyoruz, niye nefret ettiğimizin bilincinde değildik diyor. Tesettürüm vardı, şuurlu değildim diyor. Namazlarımda şuurlu değildim diyor. İşte hayatım değişti diyor tek tekten sonra. İşte hocamdan Allah razı olsun onu dinlemeye başladıktan sonra. Cemaatini aradım diyor. Çok zor oldu bulmak. Yurt dışında yaşıyorum. Hamdolsun Rabbim buldurdu. Ne kadar şükredecem az. Çarşafı şerif giydim diyor. Tarikata girdim diyor. Namaza beşe beşe. Ya maşallah maşallah ama yatarak olmuyor maşallah. <gülüyor> Çalışacaksın. tebliğ tebliğ tebli de Ebe çıkıyorum oraya gidip para almıyorum, bir şey almıyorum. Hastayım, perişanım ki 300 400 şekerle. E ne yapalım yani? İşte biri daha belki kapanacak. Biri namaza başlayacak. Biri içkiyi bırakır, biri faizi bırakır, biri zinayı bırakır. E biri ehli sünnete girer, biri Vahhabilikten çıkar. Biz buna uğraşıyoruz yani. E şimdi önüne gelen de e şey yapıyor işte benim çocuğum sapıttı, ne yapacağız? Hoca ile özel görüşecek. İşte ben bunu düzeltse. Ya ben herkesin çocuğuna tek başına düzelttim, kendi çocuğumu düzeltemiyorum ki. Bende de var kaç tane. Ben çocuğu düzeltmek için Allah'ın işi o. Hidayet Allah'tan. Ben sohbet yapıyorum. E dinleteceksin mübarek insan, benim her konuda konuşmalarım var. Yok Selefi olmuş, Vehhabi olmuş, bilmem ne olmuş. E bunlara ben bu kadar izah ediyorum ayetten, hadisten. E bunları dinletmek lazım. Ben şimdi herkese buyurun, buyursun gelin diyemem ki. Vaktim yok, o zaman ümmet işleri kalıyor, özel işlere girmiş oluruz yani. O bakımdan benim vaktim varsa ümmete ayırmam gerekiyor. E bu bakımdan e tebliğin çok önemi var. Sen ulaştıracaksın, duyuracaksın. Tabi anne babalardan bu işten çok bizar olan üzülenler var. Aklı başında, üniversiteyi bitirmiş, işte Amerika'da mühendis, bilmem ne, kalkmış şey Irak'taki ıı, serserilere katılmak istiyor. E şimdi anası babası da perişan oluyor, şudur budur. Çevreleri varmış burada, çok tanıyan adamlar, işte araya giriyorlar, o arıyor, ya tamam da arkadaş. Benim konuşmalarım herkese hitap ediyor. Yani bunu dinletebilirsiniz. Özellikle benim vaktim yok. Halim yok, takatim yok. Ama hakikaten üzülüyoruz tabii. Üzülüyoruz. Yani İslam adına, Müslümanlık adına yapılan hadiseler, İslam'a, Müslüman'a zarar verecek hadiseler e, dünyada yapılıyor. Bunu tabii gavurlar yaptırıyor. Amerika kurdurmuş IŞİD'i. İngiltere kurdurmuş. Yahudi tabii Esed'in kalmasını istiyor. E, yani çünkü neden? E, İsrail'in Filistin'le arası düzlük. Kim gelse görüyor. Zaten duvarı da çekmiş. Kimse gelemiyor. Ama Suriye ile İsrail'in arası efendim engebeli. Golan tepeleri, olan tepeleri. Dağ tepe. Nasıl ki biz PKK'cılarla baş edemiyoruz bu kadar senedir. Neden? Dağlık. Değil mi? Düzde olsa çekersin bir duvar. Efendim yanaşanı vurusun diyelim. E şimdi dağlıkta olunca dağları sanmışlar. Bütün mağala, mağaraları bilmem neler. Yani bizim asker de bu zamanda niye bu işi bitiremedi onu da anlamış değilim. 30-40 senedir bu iş bu kadar sürer mi? Onu da anlamış değilim yani. Bunu, burada bir hainler olmasa bu iş çoktan biterdi. Burada da yol verilmiş bunlara. Buranın da arkasında Yahudi var, büyük İsrail projesi var. Şimdi dağlık olduğu için e, Suriye'nin üstünden direkt İsrail'e mevzi. İsrail altta. Onun için e, şey arıyorlar, yani Özgür Suriye ordusuna, yani Müslümanlardan hani eset devrileyecekse de Müslümanlardan bir hain arıyorlar. Hani bir hainle anlaşırsak, eset devrilsin sen gel. E hain de çıkmıyor elhamdülillah. Yani Özgür Suriyeli yani eli Sünnet Müslümanlardan ee hain de bulamadılar demek. Hain bulsalar Esed gidecek onu getirecekler yapacak Bir hain de bulamadıklarından Esed kalsın diyorlar. Esed'i e de çok istediklerinden değil. Ama üstten aşağı bunlar biter. Engebeli yer, dağlık tepelik arazi. Yukarısı Suriye'nin aşağısı İsrail. Dolayısıyla Adamlar işte Esed'in kalması için görüyorsunuz İran'la da anlaşmışlar. E, her türlü şeyle 4 senedir 5 seneye yaklaşıyor. 1.5 milyon insan mahvoldu. E, 5 milyon insan muhacir oldu. Bu kadar ırz namus, tarumar oldu. Bu kadar zarar ziyanı oldu. Kimse e, bir gavurun gördüğü yok. Müslümanlar da görüyor İslam ülkelerinden de pek ses çıkmıyor. Türkiye biraz elinden geleni yapmaya çalışıyorum ama nasıl baş edecek? Bu baş edilecek kadar da bir kolay bir olay değil. Demek istediğim, yani kafirler devamlı üretiyorlar. Planları masa başında yapıyorlar. Adamlar 50 senelik, 100 senelik plan yapıyorlar. Bizim gibi, yarın ne çıkacak, ona göre biz de bakarız ne konuşacağımıza. Böyle olur mu? Siyasiler açısından Müslümanların yöneticileri böyle olamaz. Fıkıhçılar açısından olabilir. Fıkıhta Fıkıh tanım Hanefi mezhebi öyleydi. Hanefi mezhebi bin sene sonra çıkacak bir mesele olursa önceden düşünüp farz muhal bile e, bir hüküm koymuş oraya. Mesela Hanefi de onun için devlet yöneten mezheptir Hanefi. E tabi Şafii mezhebinde mesela e, şey olmayınca bir mesele hukuku bulmayınca e, ona çözüm aramak yok. Ama Hanefi mezhebinde hukuku bulmadan evvelde çözüm. Ama fıkıh meseleleri hakkında bu. Dünya siyaseti hakkında bu değil ki. Dünya siyasetine hakkında kuvvetin, Eliniz gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. E kuvvet nedir? Kuvvet hazırlayın. Adam sana efendim filmle geliyorsa karşıtı film hazırlayacaksın değil mi şimdi? Sen de ona göre yazıyla geliyorsa karşıya yazı hazırlayacaksın. Karikatürle geliyorsa karşısına karikatür hazırlayacaksın. Gücünüz yettiği kadar kuvvet. Yani her türlü, e, efendim, seferberliği yapım buyuruyor. Tabi bu Müslümanların yöneticilerine ait bir e, emirdir. Fertler burada şey yapamaz ki, kendisi bomba mı hazırlayacak millet, silah mı hazırlayacak evinde, ocağında? Bu bizim işimiz değil ki bu. Bu devletlerin işi, İslam devletinin işi. Siyaseti yönetenler tedbirini alacak, hazırlıklarını yapacak, şudur budur. E, öbür türlü, yani her bakımdan çalışılacak. O ayrı bir şey, onda öngörü lazım yani. Öngörü demek, yani şu çıkabilir, bu çıkabilir karşımıza on sene sonra, yirmi sene sonra, elli sene sonra işte vatanın bölünmemesi için, işte Müslümanların bozguna uğramaması için, değil mi? Ermeni döllerinin meydanı boş bulmaması için, bunları hazırlıklarının yapılması lazım. Böyle boş durulursa, boş bulunulursa, e gavurlar her dakika bir tuzakla geliyor, her dakika bir uzaklan geliyor. Kendi kurduruyor bir şey, Müslümanları kötü gösteriyor. Kendi kurduruyor bir adam, Cami çeşmeyi bombalatıyor. Müslümanların kafasını kesiyor. Ha Müslümanlık bu. Kendi uyduruyor bir adamlar gönderiyor, kuruyor düzenekleri. Ondan sonra gidiyor milleti taratdırıyor. Aa Müslümanlar orayı taradı, burayı taradı. Cık. E bu oyunlarla biz nereye kadar efendim böyle kalacağız? Oyuna oyun hazırlayacaksın, tuzağa tuzak hazırlayacaksın, hileye hile hazırlayacaksın. Bu gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Öyle mi değil mi şimdi? Ama ne yapacağız? Yani dolayısıyla e, burada yöneticilere çok iş düşüyor. Allah onları uyandırsın. Amin. Hayırla ikaz eylesin. Amin. Bela gelmeden ikaz eylesin. Amin. Bela geldikten sonra tedbir alınamıyor ki artık. Olan olmuş. E, sorun büyük. Müslümanların kendi içlerinden cepheler açtılar şimdi. Anası babası tarikat ehli çocuğunu Selefi Vehhabi yapıyorlar. Ee, çocuk ana babayı da dinlemiyor. Kalkıyor Amerika'dan. Gideceğim Mura. E, ne yapıyorsun? Irak'ta gavru yok ki. Irak'ta Müslüman'ı öldürmeye gidecek. Ya Irak'ta şimdi karşındaki adam da Müslüman. Müslüman'ı kesmeye geliyor. Ya böyle bir cihaz olur mu? Acaba? E, milleti şey ettiler. Kafalarını nasıl işte e, efendim, etki altına alıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Ama bu oyunun arkasında sen siyonizmi görmezsen e, efendim e, misyonerliği görmezsen, Büyük ortadoğu projesini görmezsen, BOP projesi görmezsen, değil mi? Bu çünkü dinler arası diyalog oradan giriyor. O tutmayınca başka yol. O tutmayınca başka yol. Şimdi adam oluk oluk Avrupa Müslüman oluyor. de mi? 23'te Fransa Müslümanların eline geçecek. E şimdi i̇nşallah. ya inşallah da ben bilmiyorum ne olacak. Böyle diyorlar. 2023'e göre adam şimdi onu önlemek için şimdi Müslümanların ilerlemesini durduracak e nasıl durduracağım e Müslümanları işte böyle eşkıya gibi gösterelim e işte bak kırıyorlar geçiriyorlar, kesiyorlar asıyorlar falan millet İslam'a girmekten soğusun diye yapıyorlar ama bu tabii 11 Eylül'de Amerika'daki yapılan da ters tuttu daha fazla İslam'ı araştıranlar nedir ne değildir derken o zamanki haberlere göre e, Müslüman olma oranı artmıştı değil mi yani 11 Eylül meselesinden sonra. Çünkü gerçek İslam'da böyle bir şeyler olmadığını, önüne gelene rastgele at, atış olmadığını, e, şahısların, fertlerin böyle efendim şeriat mahkemesinde e, hüküm, kaza olmadan kendi başına uygulamalar yapamayacağını, e, şeriat mahkemesinde zaten suçluyu, suçsuzluyu ayıracağını, Allah'ın hükmüyle hükmedeceğini falan e, bunları düşündüğün zaman, gördüğün zaman e şeriat, nedir şeriat? Bir gemide diyor bin tane adam var. Bu gemide 999'u diyelim ki şerata göre idama mahkum yani kısaslık. veya başka bir suçta şerata göre katil şey 999 bir tane de suçsuz var masum gemide bir tane şimdi şerata göre bu gemi batırılır mı batırılmaz mı batırılamaz niye Allah indine bir masumun kanı bütün dünyadan önemlidir. ne zevvalu dünya evvenkinde Allah. Bütün dünya yıkılsın da bir Müslüman öldürülmesin. Hadis bu. Allah Teala indinde bütün dünyanın zevali, bütün dünya diyoruz. Dikkat et. Bütün dünyanın içinde Mekke'de var. Kabe'de var. Bütün dünyanın içinde bu kadar enbiya var, evliya var, ölüsü var, dirisi var altı var, üstü var bu işi. Ama diyor bütün dünya zail olsun da bir Müslüman'a dokunulmasın. Masum bir Müslüman, masum yani rastgele adam öldürürüm. Suçsuz insanlar katledilir mi mesela? Canilik, katillik ama tabii ki şimdi bunu bu güzel anlatmak lazım. İslam'ı bu biz tabii epeydir anlatıyoruz bunu. Daha geriden beri anlatıyoruz. Eşini tabii e, diyorlar ki bana senin an, senin yolun, senin çizgin diyorlar yüz değer kazandı. Na biz borsa mıyız ki borsada değer kazansak kaç para kazandık yani? Bir şey gelmiyor ki bize. Hay Allah idaat versin. Yüzde yüz değer kazanmış benim çizgi. Benim çizgine çizgi eli sünne. Elsün ne çiz? Geçen e, bir e, ilhami de adım, soyadını unuttum. Gürel miydi? Gürel miydi? Profesör yani ilahiyatçılardan e, emekli olmuş da kürsü başkanıydı. Kelam kısmı. Ya onu da site yaptırırım da e, arkadaşlara diyemedim, unuttum. Bana gönderdiler yazısını da onu siteye koyarsalar detaylı okursunuz yani. Kelam profesörü. Kelam demek itikat demek. ilmi kelam. Kelam profesörü. Bugüne kadar ben ilk görüyorum. Yani gerçi emekli olmadan diyememiş herhalde o da emekli olunca demiş de. Neyse e, kelam e, kelam bölümü başkanı mı ne? Önemli bir şey. itikadi konularda. Adam diyor ki Türkiye'de iki kişi söyleyebilirim. Ehli sünneti çok iyi bilen. İki kişi. Adam bütün ilahiyatlarda itikat konusunun başkanlığını yapmış. E, teşekkür ederim yani bana üstü anlat etmiş. Ama Türkiye'de eli sünneti iyi bilen, itikat konularını en iyi bilen iki kişi derseniz birisi Kübbeli Ahmet'tir. Ama o ikinci kişiyi de söylemiş. Tabii de ona katılmıyorum. O sonradan şöyle oldu böyle oldu diye demiş. O bir yazının içerisinde. O lazım değil. Ama bizi söylemiş. Yani şimdi burada. Benim kadar el bilen yok anlamına gelmiyor. Ama ifade! Sen şimdi istediğin kadar bil. İlimden küp ol. Ha şuraya koyayım seni, otur. Ne yapacağız? Millet buradan eşkıya oldu. Millet vehhabi oldu, millet şii oldu. Millet o oldu, bu oldu. Sen istediğin kadar kürsü başkanı ol, doçent ol, profesör ol. Yani bir kişiye etki edemiyorsan, ya o zaman neye yaradı bu ilim? Ama o tabii ilmi yönden gidiyor. Yani ifade mi, hatipliği mi veyahut da tesir alanımı, etkimi söylemiyor. O diyor ki, eli sünnet kaidelerini en iyi bilen dersen iki kişi var diyor. Birisi odur diyor. Bak en iyi bilen diyor. Çünkü bu elhamdülillah bu iyi bir noktaya ge geldiğimizi gösteriyor. Yani onların takdir etmesiyle olacak iş değil bu. Mevla bilsin. Ama e, tabii ilahyattan bir kelam profesörünün e, şey tespiti de bizim için önemlidir. E, demek ki doğru yoldayız, değil mi? Yani doğruyu bilen doğru olduğumuzu anlıyor. Ama adam şimdi ben seni doğru bulmuyorum diyorsa o zaten ters yola giren Laz gibi. Hepsi ters geliyor diyor. Halbuki kendi terse girmiş. O ayrı bir şey. Öyle o kafa olabilir. O, o kafada adamlar beni yanlış bulabilir. Ama o, seni kim doğru bulmuş ki sen beni yanlış buluyorsun. O ücret değil, o delil değil. Ama bizim yaptığımız faaliyetler ne zaman hangi akım Ağır bastırıp etkilemeye başlıyor, biz ona reddiyeler yapıyoruz. E şimdi mesela bu selefi vehhabi akımı milletin çoluğun çocuğunu evinden ocağından alıp bir de Müslümanın kanına sokmak üzere, sokuyor. E şimdi biz bununla uğraşmamız lazım değil mi? E biz de bununla uğraşıyoruz, hedef oluyoruz, şu oluyoruz, bu oluyoruz. Ama mecburuz bir, bir insanın çoluğun çocuğunu kurtarmak için. Evvelce dinler arası diyalogla uğraştık. E fayda oldu mu? Oldu. Bak geçen gün fayda olduğunu nereden anladın? Ali Bulaç konuşuyor geçen, bir kanalda. Ali Bulaç o Hayrettin Karaman'la o polemik diyalog kitabının içindeki adamlardan. Yani Hayrettin Karaman'a Yahudi olup da kafir olmayan var mı? Falan. O da var falan, onu dedirten, onu söyleten yer. Şimdi tabii, daha ahirete gitmeden burada birbirinden beri olmaya başladılar. İşte <gülüyor> çünkü neden? Batıl böyledir, batıl çelişkiler yumadır, batıl bir patladı mı hepsi birbirinden ayrı yere düşer. E şimdi tabii Hayrettin Karavan'da ne demeye başladı? Onlar alıntı malıntı, orada yanlış şeyler anlaşılabilir. O yanlış anlaşmaya müsait, ileri geriler var falan filan. Ne olacak? Yeni kitap çıkarıyorum, ona bakın. Öbürlerini sahiplenmiyorum, yeni kitabı sahipleniyorum. Gelmişsin 80 yaşına, 75 yaşına gerinin tümünü reddediyorsun. Vah senin demek ki bu seneye kadar seyredenlere. Vah seni izleyenlere çünkü geriyi reddediyorsun. Ben şurada 40-35 senedir sohbetim var. Hangi sohbetim kayda alınmış veya hangi kitabımda ne yazmışım? On binlerce sayfa yazmışım bugüne kadar. Bir tanesini reddediyor muyum? He? Anlamadığım bir yer olsa gel izahını sor, izah edeyim diyorum. Anlayamayışı o zaman kısa anlatmışım, anlamam. Gel, reddetti ettiğim bir şey var mı? Yok. E sen gelmişsin 80 yaşına, hocaların hocası olmuşsun. Diyorsun ki öbürlerini sahiplenmiyorum. Şimdi yeni kitap çıkacak. Vay seni uyanık! Ne derler ona? Tatlı su kurnazı bu şeyler. Ha, hem yeni kitabı bize sattıracak. Ha biz de avanaktık. Sakın ha, ben okuyacağım. Durumu ben size arz ederim. Şimdi hem yeni kitabı bize sattıracak. Bizi de buldu enayi. Ondan sonra, orada da biz nelere diye yaptık. Delikleri gördü ya. O delikleri tıkayan genel cümleler kuracak. Şimdi zaten eski diyalogçu arkadaşları da arası açıldığı için aban toplantılarına artık çağrılmayacak. Çağrılmayacağından dolayı kim darılırsa darılsın, darılan yatağın ayrı diyecek. Genel bir laflarla işi geçiştirmeye çalışacak. Yeni kitabında biz öyle yok. Biz artık çok kazık yedik. Biz artık uyandık. Yeni kitapta net ifadeler istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmadan ve eski dinini bırakıp İslam dinine geçmeden eski dininin bütün ritüellerinden uzaklaşıp beri olup, teberri edip İslam'ı kabul ettim demeden kimse cennete giremez böyle açık ifade istiyoruz yoksa iki şad yeter, beş şad yeter Abduh dedi, Afgani bunu dedi yok öyle bir şey ben naklettim, altında bozmadın nakli o zaman tasdik ettin oldu Süküt Niye durdum bunu nakledip? Peşine konuşmalıydın. Neyse, bakacağız. Şimdi e, Ali Bulaş ne diyor? Çok hoşuma gitti ama ya. Öyle de yorgundum, hastaydım. Yine bakayım ne diyecekle konuşmaları dinliyorum da onu, onu, bunu derken yahu bütün yorgunluğum geçti yani. <gülüyor> dedi ki arkadaş bu dinler arası diyalogdan dedi, bahsedemeyecek hale geldik dedi. Şimdi dedi komünizm demekten daha kötü dedi ya. Dinler arası diyalog, o çok savunuyor onu. Dinler arası diyalog derken dedi komünisten beter olacağız dedi ya. Yani ne kadar dedi, tehlikeli görünüyor. Halbuki bir zaman bu dinler arası diyalog ne kadar, değil mi? Medeni, tatlı, ballı, bürokrasi, gayri bürokrasi. herkes bir arada köprüleri geçiyorlardı Mardin'de cennete doğru papazlarla, hamlarla şeyde e, nikah kıyıyorlardı, iki pasaportlu gibi, iki dinli papaz, şey, Hristiyan Profesör'e Müslüman kızı veriyorlardı falan filan. E şimdi burada bizim bir Allah'ın izniyle bir tesirimiz var mıdır? Ee, <gülüyor> yahu dedi bu dinler arası, diyalog dedi diyemiyoruz dedi ya, desek dedi komünistten beter olacağız, komünist demekten kötü oldu. Bir de Ahmet Turan Alkan hoca var karşısında, o da he ya diyor çok fena oldu falan e şimdi benim elhamdülillah ya Rabbi bugünleri gördük. şimdi de millet bana diyaloğa niye çatmıyorsun ya ne çatacağım zaten yerlerde sürünüyor yani yumruk boşa gidecek ne çatacağım şimdi vehhabi tehlikesi var şimdi şia tehlikesi var şimdi üç vasiyetten biri Allah özen devirildi darısı diğer ikisinin başına inşallah amin ama işte aminden olmuyor kardeş Destek verin bu kurumlara diyoruz. Yok. Tebliğ yapın yok. Okuyun yok. Okutun yok. Ancak gelelim dinleyelim. Yani maşallah üç saat evvel geldiniz ha buraya. Ben de size evvel geldim gerçi. Ee, bir işlerim vardı. Fakat yani bayağı bekliyorsunuz hakikaten. Hoşuma gidiyorsunuz yani. <gülüyor> Akşamı kılıyorsunuz. Yatsıyı kılıyorsunuz. Bekle bekle bekle. Saat 8'e aldık yani çok bekletmeyelim, Siz diye 8 buçuktan 8'e aldık, falan. Hoşuma da gidiyorsunuz, anladık da Allah razı olsun, mübarek Cuma gecesi akşamı cemaatle kıl, yatsıyı cemaatle kıl, arada itikap Bunlar, tulup çıkarıyorsunuz buradan, ben bir şey demiyorum, sevabınız çok. Ama millet de sel gibi cehenneme gidiyor arkadaş. Yani şu adresi dinle demek, sen bu sohbeti yapamasan da şu fetvayı oku demek, şu siteden şunu takip et demek, bu kadar zor mu be arkadaş ya? 1 milyon 900 nedir arkadaş ya? Nedir ya? 20 milyon, 30 milyon insan, sizin etki alanınız o kadar geniş, herkesin 5-10 arkadaşı var. Bunu tebliğ artırmanız lazım. Bak, helallık istiyor bacımız. Şimdi işte Allah yolundan ayırmasın diyor. Tarikata girdim, işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Efendim hakkınız helal e, tabii ki helal olsun. Senin gibisine helal edilmez mi? Ama... Bunlar neyle ulaştılar bu şeye? Onun için şimdi bu mesela CNN'e çıkılacak. E ben bunu duyuruyorum. Niye duyuruyorum? Ratingin bol olursa ben fazla mı para alacağım? He? Niçin bunu duyurun diyorum? Çünkü bizim kanalları dinlemeyip de orayı dinlerken dönenler oluyor. Çünkü yani o gibi genel kanallar, umumi kanallarda her sınıf insan dinliyor, kimisi işte böyle nefretle dinlemeye başlıyor. Bu da ne çıkmış ya falan. E kimisi öyle? Dur bakayım ne diyor, dediği anda takılıyor. Ondan sonra Allah yoluna idare edeceğini eder, yaratmak Allah'a mahsus. Ama biz sebep olacağız inşallah. inşallah. Tamam mı? Evet. Duyurularımız bitmiştir efendim. Dergiye yazacağım da işte dergi derken çıkartmak lazım. Biraz bir işlerim var. E arkadaş yetiştiremeyecek mi? Ne bilmiyorum onu. Artık bir dahaki aya mı kalır? Onu bilmiyorum. Yani hazırlıyorlar ben gece gündüz çalışacağım da hala bana son dualar bölümündeki ...tahsihler gelmedi, tamam. İlgileneyim bakayım inşallah. Orada bir ilim de lazım. Yanlış da olmasın diye biraz da titizlik lazım. E, 99 isim hakkında onlar sabit. Ve lakin 99 esmanın dışındaki isimlerde... ...şey var. Yani araştırma yapmam lazım. Çünkü bir kitapta yazıyor, 361... E, ...bir ölçü, kendin bir hesap yapıyorsun onu hep çetini, tutmuyor. Baskatası olabilir. Veyahut da bazı alimler kasıtlı yanlış yazıyorlar. Doğruyu bilen bulsun diye. E böyle de durumlar var. Orada da yanlış bir şey size aktarmak istemem. O bakımdan 99 esma ile ilgili yapayım. Yani o kolay da. Geri kalan 300 küsur daha fazla var. Onları da inşallah bilahere yaparız. İnşallahu Rahman. Şimdi dediklerimizi duyduktan sonra geçen derste ne anlattık? Hz. Sıddık Efendimiz'in Radıyallahu Teala'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı bağlılığı, sevgisi, muhabbeti, işte sevginin ıı, usulleri, sevginin ıı, alametlerinden olmak üzere kendi yarasından etkilenmemesi, yarasını bırakıp, açlığını, susuzluğunu unutup, efendim üzerinden tozer geçmiş gibi az daha öldü diye bırakıldığı halde, her zaman ma faalâ Resulullah, Resulullah ne yaptı, Resulullah ne yaptı, sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeden ben onun yanına gitmeden ha, yemem, içmem diye, değil mi? Bir yandan inlerken, bir yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayıklaması, sevgi böyle olur, muhabbet böyle olur, dedik, böyle bir örnekten, efendim, ondan sonra işte babasının Müslümanlığında bile ne yaptı dedik, ee, ağlıyor, neden? Keşke, e, senin amcan, لَنْ يَتَكُونَ يَدُ عَمِّكَ مَكَانَ يَدِهِ Evet, Babamın elinin biat ediyor ya efendim sallallahu aleyhi ve sellem, biatta el tutuyorlar. Kadınlarda el tutulmuyor. Erkeklerin biatında el tutuluyor. Babamın elinin yerine senin amcanın Ebu Talib'in eli olsaydı ve Üsleme o Müslüman olsaydı ve yukurallahu ayneke Allah senin gözünü onunla aydın etseydi habbu ileyye men benim babam olmasından daha sevgili gelecekti bana. Halbuki orada babasının cehenneme gitmesi. Bunun tersini düşündüğünde de babasının ebedi cehenneme gitmesi var. Babasının ebedi cehenneme gitme Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının ebedi cennetlik olmasını tercih ediyor. Yani sevgi bu. Bunun misallerini veriyoruz ve bu husustaki misallerden bazılarını vermeye devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bek Sıddık radıyallahu efendimizin kendisine yaptığı iyiliklerden bahsederken Ebu Hureyla radıyallahu ediyor. Ne buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Ma nefa'ani malun kattu ma nefa'ani malu Ebu Bekr'in. Ebu Bekr'in malından fayda gördüğüm kadar hiçbir mal bana fayda vermedi. En çok canım ve malım canı ve malı hususunda kendisine minnet borcum olan, iyiliğine mazhar olduğum en üstün kişi Ebu Bekir'dir Radiyallahu Teala. Çünkü ...hicrette başlayan... ...ondan evvelden başlayan... ...bütün efendim... E, ...merhalelerde... ...en zor noktalarda... ...en sıkıntılı müşkil yerlerde... ...canını da ortaya koymuş... ...radıyallahu teala... ...malını da ortaya koymuş... ...onun için... ...en çok onun malından fayda görüyor. diyor. ...Hazreti Sıddık da orada... E, ...dinlerken... ...ağlamaya başlıyor... ...yani edebinden... Efendim, hayasından e, ağlıyor, duramıyor. Çünkü yani onlar asla ve kat'a A, biz bir iyilik yaptık diye de ne yapmadılar? Bilmediler, düşünmediler. Yaptıkları bir hizmetleri, cihatları unuttular bile. Çünkü onlarda nefis adına iş yapmak yok. Allah ve sevgisi her şeye galip gelmiş. Her şeyden ağır gelmiş. Onun için orada sen, ben, sen, benim malım bir şey var mı? Yani o diğer şeyleri biliyorsunuz. Bütün malını getirdi. Hz. Ömer radıyallahu anh yarısını getirdiğinde bile bütün malını getir. Dedi ya Babakir, ne bıraktın çoluk çocuğun aç kalacak. En ne buyurdu? Ee, onlara Allah'ı ve Resulü bıraktım. Terakçüllah Resul ve Resulü. Allah'ı ve Resulü bıraktım. Yani Allah yeter. Celle celaluhu. Allah rızka kefil. Ama bu yüksek tevekkül makamı. Bizden de istenen bir şey değil. Bütün malınızı Allah yoluna verin diye de bizden de istenmiyor zaten. Değil mi? Zekat belirlenmiş. Sadakada kendinizin, isteğinize göre muhayyer bırakılmışsınız. Ama Hz. Sıddık'ın mezhebi başka bir mezhep yani. Muhabbet, sevgideki mezhep, yani sevgi kuvvetli olursa o e, malın tümü, canı da feda ediyor. Canı da feda ediyor, malı da feda ediyor. Tümünü feda ediyor, öyle. Kırkta bir mi? Ondan sonra ben burada ne kadarından mesulüm? Bu kırkta bir neye göre hesap ediliyor? Eski maldan mı, yeni maldan mı? Alış fiyatından mı, satış fiyatından mı? adam şimdi e, bin lira beş bin lira zekatı aşağı indirmek için kırk liradan kırksın getiriyor efendim yine de iyi müslüman ki zekatı tam hesap etmeye çalışıyor yine de iyi müslüman İmam Rabbani Hazretleri zaten buyuruyor ki kuruşu kuruşuna hesap edin aşağı yukarı takriben hesap etmeyin. yani bir adamın zekatı da kuruşu kuruşuna hesabını çıkartırken ya ne cimri adamsın ver işte iki milyar fazla öyle değil yani çünkü onu kuruşu kuruşuna hesap etmek de ayrı bir ibadet namazın rekatını saymak gibi Bundan dolayıdır ki takriben zekat hesabı olmaz, buyuruyor. Hesabını tam yaparsın, fazla fazla ver, ayrı dava. Vermeyi fazla yaparsın ama hesabını kuruşu kuruşuna yapacaksın. Girdisi, çıktısı, nisap miktarı, nisabın günü, hangi günden hangi güne nisap, o gün geldiğinde elinde ne var, alacağın neler var, işte borcun neler var, bunların hepsi takriben değil. Aşağı yukarı olmaz diyor. Yani ama tabii aşkın mezhebi, sevginin, muhabbetin mezhebi başka bir şey. Öyle mi diyeyim? Biz ağlıyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra Hazreti Sıddık minbere çıktığında ağlıyor. Hiçbir şey yok ağlıyor. Neden ağlıyor? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen sene e, minbere çıktığında bugün ağlamıştı diyor. Ağlamıştı diyor. Onun ağlamasını hatırlayarak Sallallahu aleyhi ve sellem yani nasıl bir rabıta, nasıl bir irtibat İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer, Abdullahan var gibi gülüyor mesela ya sebepsiz yine niye güldü bu adam şimdi kendi kendi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bu ağacın altında gülmüştü diyor he bir yerde gidiyor namaz kılıyor bir ağacın altına yani deli dersin diyorlar ya İbn Ömer'in Abdullah İbn Ömer gibi sahabenin en büyük faiklerinden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte nereye oturdu nereden kalktı nerede yedi hangi ağacın altında gölgelendi nerede uzandı nerede namaz kıldı o Mekke-Medine yolunun arasındaki Ömer İbni Abdülaziz sonra oraların hepsine mescit yapmıştı. Osmanlılar da onu muhafaza etmişti. Tabi bu babiler hepsini yıktı geçirdiler. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Ee, o yerlere İbn Ömer tespit etti mesela. Kendi şahit olduğu vesaire veya bir e, şahit olandan duyduğu üzere. Ama sanki diyorlar dersin ki bu delidir. Abdülaziz İbni Ömer gibi deha öyle bir araştırıyor ki bir kayanın işte neresine oturduğu, hangi kenarına, şu suna, biri görse onun yani tetebbonu, o araştırmasını biri görse zannederlerdi ki, derlerdi ki bu Mecnun mu ya? Deli mi bu adam derler Çünkü bu sevgi böyle bir şey. Seven sevdiğinin anısına hürmet ediyor, hatırasına hürmet ediyor. Efendim, yani Mecnun Leyla meselesinde bir karıya aşık olan da bunlar görülüyor da Allah'a ve Resulüne gerçek manada sevgi besleyen aşık oldum diyende bunlar aranmaz mı? Aranır ama bulunmaz. Ayrı da. Yani şu anda bizde böyle bir haller bulunabiliyor mu? Maalesef. Ama sahabe böyle bir sevgi. O ağlamıştı, ağlıyorlar. Gülmüştü, gülüyorlar. Halbuki ağlamak yapmacık olur mu? Rastgele olur mu? Gülmek öyle tiyatro gibi gülülür mü? Ama onu özümsemişler. Rabıta yani. Rabıta demek sanki o olmuşlar. Onun boyasıyla boyanmışlar. Onun rengine girmişler. Ee, yani İbn Abbas ne? Abdullah bin Abbas olacak. Radıyallahu teâlâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in baktığı, saçını, sakalını taradığı, düzelttiği aynasına bakıyor. Bir annemizden istedi de Ömmü Seleme olacak. Radıyallahu anh, bir annelerimizden birinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynasını verdi ona. Aynada Resulullah gördü. Görüyor yani Resulullah vefat etmiş. Ama aynada Resulullah görüyor. İşte inekas tarihi, yansıma meselesi, rabuta meselesi, sevginin işte o, kendin aradan kaybolunca ne al kalıyor? Ee, sevgilin kalıyor. Yani mecnun adını soruyorsun, Leyla diyor. Yani Mecnun adını unutmuş, Me Mecnun'un da adı var, amir, herhalde amir adı esas. Mecnun lakabı yani. Adı ne? Ha? Kaç mı bilmiyorum, ben amir diye bir şey atlıyorum. E bu amir mi, amir mi? Olabilir. E belki birkaç mecnunlar da var tabi. Bizde de var dolu mecnun. Ferhat, Şirin, bilmem ne. Böyle yani bunlar efsaneleştirilmiş, üretilmiş, türetilmiş şeyler de olabilir. Ama o, o mecnunun Araplardaki şey, hakiki yani. O kabile zaten aşık olmakla meşhur bir şey. Genetik meselesi de var mesela. E yani deli gibi aşık olur. Deli gibi o demek yani. Deli ne demek? Deli karı bilmez, zararını bilmez. Şimdi tımarhaneye gittik biz akıl hastanelerini ziyarete, bir zamanlar bizden sigara parası istiyor. Bu nasıl deli? Karı zararı biliyor. Dünyanın merkezini soruyor. Yani adam filozof. Seni beni okutur yani. E şimdi böyle bazı tabii deli el cünunu, fununu, deliliğin fenleri var. Çeşitleri var. Delilikte de bir, bir çeşit değil. Kimi de fazla akıldan deliriyor. Ama hakiki deli nedir? Kar bilmeyecek. Zarar bilmeyecek. O zaman yani onu imtihan edersin, Karı zararını bilmezse e, temiz ehli mi değil mi? Temyiz yani iyi kötüden seçmek, karı zararı ayırt edebilmek, temyiz kabiliyeti. Öyle mi diyeyim? Çocuk şimdi, Musa Aleyhisselam'ın eline niye firavun verdi şey? Efendim ateşle altını, e, mücevheri, niye? Bakalım hangisini el uzatacak yani? Aklı varsa a, a, altına uzatır, ateşe yakmaz elini. Değil mi şimdi? Musa selamda aklı var. Çocukken de var aklı. E tabi ki eline ateşe uzatmak istemiyor ama Cebrail Aleyhisselam zorla ateşe uzattırdı ki biraz da dilini böyle yaktırdı ki peltek oldu falan. Aa, bu hepten çocuk ya. Ben de buna boşuna düşmanlık ediyormuşum. Tokatlıyordu ya Firavun ikide bir. Tokatladığı için düşmanın bu mu acaba falan. Oradan o ispat oldu. Ama şimdi orada elini altına uzatsa Firavun ne diyecek? Öldürün bunu diyecek bu bunu. Boğazlayın bu çünkü aklı başında ya. Yani kar zarar bilip bilmemekten anlaşılıyor bu tespitler. E şimdi لَنْ يُمِنَا حَدُّكُمْ حَدْتَاءُ قَالِينَ وَمَجْدُونَ Sizin birinize deli denmedikçe imanı kamil olmaz. İmam Rabbani Hazretleri alıyor bu hadis-i şerif. Yani bu deli denmedikçe tam mümin olmaz. Bu şu demek, sevdiği İslam dini, tabi olduğu din, değerleri, kutsalları Allah, Peygamber Celle Celal, Allah Celle Celal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinde kar zarar bilemez hale gelecek. Efendim sünnete ittiba etmiş, millete onu ona hakaret etmiş. O onun hiç umurunda olur mu? He? Olmaz. Namaz kılmış, millet ona hakaret etmiş. E, namaz kılmış, iş yerinden atılmış. Yani farz namazları söylüyorum tabii ki. Sen de gidip de teravi namazı gibi işverenin hakkını zayi etme yani. O ayrı bir şey. Farz namazları söylüyorum. Hiç bundan üzülür mü? Ben Allah'a itaat yolundayım. Beni attılarsa attılar. Ne var? Adam canını veriyor Allah yolunda Sana ı ekrâm hiç de üzülmüyorlar ve gülerek gidiyorlar idama çünkü eden e, o sevgi Allah Rasulü'nün sevgisi onlarda ağır basmış canından, malından öte gitmiş o adam daha malımı şu kadarını mı vereyim, bu kadarını mı vereyim hesabına girer mi? canını ortaya koyan adam parada hesap yapar mı yani? yapmaz! onun için bunlar bizde arandığında biraz bulunamayacak vasıflar ama konuşa konuşa işte suretten hakikate geçmek için konuşuyoruz. İnşallah taklitten tahkike geçmek için en azından o duruma gelemediğimize üzülüyoruz. En azından yahu biz ne biçim durumdayız, biz nasıl müslümanız, bizim sevgimiz, muhabbetimiz ne kadar noksan, itaatimiz ne kadar düşük. E biz hemen kendi maddi şeyimizi öne alıyoruz. Nefsimizi öne çıkarıyoruz. Hemen o bu aklımıza geliyor. Kar zarar hesapları başlıyor. Böyle yapsam mı, böyle yapmasam mı? Hiçsen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Onun, o yapmıştır. O böyle giyinmiştir. O şu şekil efendim yemiştir içmiştir. Neyse herhangi bir konuda. O varken devrede artık şu ne demiş bu ne demiş. Buna bakalım. Onun için imanın kemale ermesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinin candan ileri geçmesine bağlanmış. Kesin hadis, sahih hadis. لَنْ <gülüyor> يُوْمِنَ hem de kemali biz diyoruz tefsirci olarak. Yoksa hadiste öyle değil mi Hadis-i Şerif'in e, direkt tercümesi, Türkçe karşılığı, sizin biriniz asla iman etmiş olamaz. Yani biz de diyoruz ki kemale ermiş olamaz. Çünkü mecburen öyle diyoruz. Çünkü bakıyoruz bütün dünya e, bu durumda değil, bu mertebeye ermiyor. Sonra dünyada Müslüman yok demek icap ediyor. E dünyada da Müslüman yok denlemeyeceğine göre yani. Orada anlıyoruz ki burada kemale masruftur. Yani asla sizin birinizin imanı olgunlaşmış olamaz. Mükemmel bir imana sahip olamaz. Çünkü ilerisi çok ağır bir şart. Hatta <gülüyor> ki ben ona daha sevgili gelmem lazım. Ben ona daha sevgili olmam lazım. Nereden? Min nefsi en üst seviyeden başlamış. Canından. E şimdi can dedikten sonra ve mali malından ve veledi çocuğundan ecma'in ve nasi ecma'in. Bütün insanlardan da bütün insanlar deyince hepsi anası babası hepsi içine giriyor artık da Ama başta can şartı koyulduktan sonra gerisi zaten teferruat kalıyor Ben bir kişiye canından daha sevgili değilsem asla iman etmiş değil Bu nasıl bir ifade? Hadis sahih ya Bu çok önemli bir şey Ama tabi burada işte kamil iman dememizde bizim uygun mu? Uygun ehl Sünnet'e göre böyle mana verilir. Çünkü niye uygun? Ya o zaman Hz. Ömer bile radıyallahu anh, ne dedi? Her şeyden sev çok sevgilisin ama canımdan sevgili diyemiyorum. Yani o hali o an tadamadığı için bulamadığı için içerisinde hazmedemediği için her şeyden sevgilisin ama canımdan daha ileri diyemiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem? la olmadı ya Ömer. La vel ki nefsimi bedi hatta akuna hab ki min nefsike, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sana canından da daha sevgili gelmediğim sürece la senin imanın kamil olamaz. Şimdi imanın yok diyemiyor çünkü Rasûl Ömer o zamana kadar Müslüman değil miydi? Vallahi Müslümandı ama kemal mertebesinde sonsuz sınırlar var. Sonsuz mesafeler var. Ne dedi o zaman? Hazreti Ömer Efendimiz titredi, ürperdi. Eee an işte tam şu anda, şu anda bak bir gerisi yok. Tam şu anda. Vallahi bir de Allah'a yemin etti ki Hazreti Ömer hiç yağcılık yalakalık bilmez. Len tehabbu lemin sen şu anda bana canımdan da daha sevgilisin. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el an Ya Ömer. E şimdi bu durum mukase edildiği zaman biz neredeyiz? Bize şu anda sen şu anda canımdan e, e, efendim, imanı kamile ermişsin denecek durumda değiliz. Ben, ben kendi adıma konuşabilirim sizi bilmem. Ama canından ileri geçmek çok ciddi bir meseledir. Daha uykunu feda demiyorsun. Keyfini kaçıramıyorsun. Zevkinden geri durmuyorsun. Haramlardan kaçmıyorsun. Sünnet seniyeyi hakkıyla itibar etmiyorsun. Allah Rasulü'nün dini yıpratılıyor Efendim ona neler yapılıyor onun dinine, sünnetine, şeriatına? Bunlara karşı bir tepki koyamıyorsun. Ya Charlie Charlie diyor, Charlie Hebdo. ya sen içimizdeki Charlie'lere bak ya. Charlie dolu ya. Charleston biberine döndü ya bunlar. Hepsi Charlie olmuş ya. Hocası Charlie. Adam, hoca hoca. Millete vaaz ediyor. Din adına. Bütün bürokratlar şunlarına o hocamız hocamız diyor adama ya. Adam Charlie'den beter. Yani adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cinsel gücüne kadar hakaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her şeyini hakaret ediyor. E bu adamlar, şu anda bu adamlara bak bakmıyoruz, ondan sonra Fransız ne yapmış, İngiliz ne yapmış, Yahudi ne yapmış. Yahu kardeşim, o zaten vazifesini yapmış. Gavur gavurluğunu yapacak. He, kış kışlığını, puş demiş. Yapacak, öyle mi değil mi şimdi? He, e şimdi bak kışta güzel kış yapıyor bu sene. Yapacak. Geçen seneler hiç erkek havası yoktu yani. Hiç kış görmedik birkaç senedir. Bizim de genetiklerimiz bozulacak daha az daha. Dedik bak havası oldu ha tamam. Kış kıştığını yapsın arkadaş. Ha, şimdi e sen şimdi burada öyle bir durumdayız öyle bir zamandayız. Müslümanım diyerek, Hanefi'yim diyerek, Sünni'yim diyerek, Hocayım diyerek girmiş ilim adına. Geri kalan e, toplum ne yapıyor? O da bir görüş. O da bir fikir. Ya kainatın Efendisi'ne hakaret edilen bir noktaya geliniyor da sen hala onu nasıl mazur görebiliyorsun veyahutta nasıl diyorsun ki bu da bir fikir Müslüman adına konuşuyorum, bunu Müslüman yaptığına dair konuşuyorum E o zaman bizim burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sevgisi, canımdan çok seviyorum ya Resulallah e demekten olsa ben de diyorum bu lafı demekte de zorundayız, demeliyiz de ama bu lafın suretinde kalmamalıyız. Bunun hakikatine ermeliyiz. Allah'ım hakikatine ermeden canımızı almasın. Amin. Amin. Çünkü hakikatine ermeden ölürsek, kamil iman üzere ölmüş olmayacağız. Bu hadis-i şerif kesin konuşuyor. Hazreti Ömer'e bile hatır etmiyor bak. Ne diyor ya Ömer? Olmadı diyor. Olmadı. Canından ileri ben olacağım. E canından ileri olunan bir noktada canına efendim ee, şey batsa, kıymık batsa, canın acıyor. En ufak e, keyfine halel gelse, en ufak bir isteğin bozulsa, elde etmek senin bir şeye engel çıksa, hemen rahatsızlaşıyorsun. Allah Resulü'nün ırzı, namusu, haysiyeti, şerefi, itibarı efendim ortalıkta o da bir görüş. Yok öyle bir görüş. Allah ve Resulü'ne dokunan noktadaki hiçbir görüşü, hakaret edici görüşü kabul edemeyiz. Gavuru bıraktık biz. Müslüman hakkında konuşuyoruz. Gavurdan bize ne? Gavur zaten ebedi cehenneme namzet bir konumda. Ancak gavurun da cehennem içinde mertebeleri var. Peygamber hakaret etmeyen gavur biraz daha ehven azaba çarpılır. Resulullah hakaret ederse daha ağır azaba çarpılır. Kafirlerin içinde de hem kafir olup hem zalim olan var. Hem efendim e, kafir olup fasık olan var. Şimdi kafirinde zalim gavur da var mazlum gavur da var. Öyle değil mi şimdi? Adam gavur olur ama mazlumdur, he? Gavur olur ama zalimdir, şimdi zalim gavurla mazlum gavura azap aynı mıdır? E değildir, cehennemin içinde de ne var? Meratip var, derekat yani derekeler aşağı doğru inen mertebe farkı var. A, gavuru konuşmuyoruz, gavurun zaten küllüsü azapta. Ama biz Müslümanız diyeceğiz, biz hayattayken Allah'ın dini bozulacak, kader inkar ettirilecek, amentü beşe indirilecek, Hatta işte diyalogçulara göre Allah ve ahirete iman ikiye indirilecek. Ondan sonra Resulullah sünneti kaldırılacak, mezhepler kaldırılacak, müştehitler Yahudileşme temali olacak. E, böyle bir durumda bizim milletten çıt yok. Ya arkadaş buna bir ettiğe yapalım, bir cevap verelim, e, bunu duyuralım, ulaştıralım. Öbürlerine, ya işte o da bir görüş. Ya sen bir Müslüman, Allah Resulü'nü seviyorum diyen bir adamsın. Nasıl buna bir görüş diyebilirsin? Nasıl buna bir görüş olarak kabul edebilirsin? Bu gavur olsa, yani gavurum dese bir şey yok. Gavur isterse sövüyor sayıyor işte. Ona Allah'a bağlay ediyorsun. O ayrı bir şey ama Müslümanım diyen kişinin bu görüşü nasıl itibar alabilir? O zaman buna Müslüman dememek lazım. Allah Resulü'ne hakaret, insanı kafir eder. Vesaire vesaire. Hûkbûkeşşşeyi yûmî ve yusun. Bir şeyi sevmek seni ona karşı kör eder, ayıbını görmez eder. Bir şeyi sevmek seni ona karşı salır eder, kusurunu duymaz eder. O zaman sen af edersin. Sanatçı sever gibi, şarkıcıya takılır gibi. Bilmeme ben bir film artistine e, müptela olup hayran şeyleri var ya bu Facebook'lar bilmem neler. Ona hayranım, buna hayranım şeklinde sen hocaya da veyahut da konuşan bir adama da ben buna hayran oldum. E bu ondan sonra ne yalan konuşsa, ne yanlış konuşsa bana ne? E böyle bir şey olur mu bir kör taklitçilik ya? Lanet olsun kör taklitçiliğe be! Lanet olsun! Yani şimdi arkadaş, sen efendim, bir sanatçıyı, şarkıcıyı sevdin, ona hayran oldun ne? ondan sonra onun da bir yanlışı çıktı. Ya ben arkadaş, ben bunu seviyorum, o yanlışını görmem. O ayrı bir şey, o seninle alakalı, özel hayat. Beni de alakalı eden bir şey yok. Ama din adına olan noktada, sen bu şekilde körü körüne hayranlığa, Taklitçiler soyunamazsın. Mutlaka ne yapmalısınız? Siz de Cübbeli Hoca. Beni seviyor musunuz? Evet. Seviyorsunuz. Eşinlik ben yarın burada yanlış bir şey, Sünnet'e muhalif bir şey içinizde de bu kadar bilen eden var. Yalnız, yanlış bir şey söyledim. El Sünnet'e muhalif bir şey söyledim. Eski görüşlerimden me uymayan tezat, çelişkili bir şey söyledim. Sen şimdi Cübbeli Hoca çok mübarek adam, çok çile çekmiş, hapislere girdi çıktı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Bu kadar da bize emeği var. Eee? Yani buna biraz tolerans tanıyalım yani, belki de biraz ufak tefek sapıtabilir. Böyle bir hakkım var mı benim sapıtma? Sapıtabilirim, kalpler Allah'ın elinde, Allah'a sığındık. Allah muhafaza buyursun. Amin. Ama ben en ufak bir sapıttığımda senin bana hayranlığın nedeniyle, sevgin nedeniyle, muhabbetin de ki beni de hakikaten aşırı sevenler var. Ama bu sevgi sana ha, efendim, benim haktan ayrıldığımı göstermeyip de batıl, yanlış bir konuşmamı veya fikrimi veya bir fetvamı savunduracaksa, o İslam'da zemmedilmiştir. Yani, Hazreti Ebubekir, Bekir radıyallahu teala sahabeden bütün peygamberlerin sahabesinden üstün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden üstün, peygamberlerden sonra, alel itlak, Adem aleyhisselam'dan, dünyanın sonuna kadar, peygamberlerden sonra en üstün insan, tek kişi ve bir kişi Ebubekir'dir Bekir'dir radıyallahu teala, peygamberlerden sonra. Ama ne diyor? Ben sapıtırsam ne yaparsınız diyor. Ben yanlış konuşursam ne yaparsınız diyor. Hutbede değil mi? Ne diyorlar? Kılıçlarımızla seni doğrulturuz diyorlar. Vay siz ne biçim konuşuyorsunuz de mi? Ne diyor? Elhamdülillah ki diyor. Beni doğrultacak, yanlışımı düzeltecek insanlar ve ümmet var diyor. E zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La teştem ümmeti ala abdala Bir kişi sapıtır, iki kişi sapıtır, beş kişi, on kişi. Ümmetim sapıklıkta... Birleşmez, desinde geçer. Allah Teala ümmetimi yanlış bir yolda birleştirmez ama üç kişi, beş kişi, on kişi değil. Cumhuru ümmetin ekseriyetini Allah dalalet üzere cem etmez. Eşini bu kadar ümmet kadere iman etmiş. Sen çıkmışsın tek başına, iki kişi, üç kişi kaderi inkar ediyorsun. Bu kadar ümmet Ebu Bekr sıttıkta tazim etmiş. Sen çıkıyorsun Şia olarak 100 milyon, 200 milyon. Burada var iki milyar, 2 milyarlık İslam ümmeti var. Sen şimdi 100-200 milyon Hz. Sıddık'ı reddediyorsun, Hazreti, Sıddık Hazreti Ayşe'nin anamı reddediyorsun, onu reddediyorsun, bunu reddediyorsun. E sen dalalettesin ama ümmetin geneli dalalette toplanacak mı? Ebedi toplanmayacak inşallah. Hadis-i Şerif bize bunu da garantilemiştir. Hal böyle olunca hiçbir zaman sevgi, hayranlık vesaire bu konularda Allah ve Rasulü konusunda, din-i iman konusunda, İslam konusunda, itikad konusunda, fıkıh konusunda, bunlar Allah'ın dinidir. Bu konularda bizi hiçbir şey hayran bırakmamalı. Hayran zaten şaşkın demektir. Arapçanın Türkçe karşılığı şaşkın, hayrete düşmüş. Hiçbir şey bize hayran bırakmamalıdır. Şaşkına çevirmemelidir. Mutlaka bizim elimizde Kur'an, sünnet, icma ve kıyas, edilley şer'iyye, şeriatımızın dört delili gibi bir mizan, bir terazi, bir kıstas olmalıdır. Ona vurduğumuz zaman uyana alırız, uymayan babamız da olsa, anamız da olsa, Gözümüzün bebeği de olsa söker çıkar atarız. Böyle yapmamız lazım. Ben size yol öğretiyorum. Ben size demiyorum ki ben ne dersem odur. Allah Resulü ne buyuruyorsa odur. Ben de yanlış söylüyorsam da beni sevmen mühim değil. Hocam efendi burada ben senden ayrılıyorum demen lazım. Milleti kendinize bağlamayın. Hocalar. Efendim, do doçentler, profesörler, bilmem ne, bilmem neler. Fikir adamları, şu adamları, bu adam, ...milleti kendinize bağlamayın. Milleti Allah ve Resulüne bağlayın. Millete ben sana balık verdiğimce yersin demeyin. Millete balık tutmayı öğretin. Biz Efendi Hazretleri'nde öyle gördük. Herkesi ilme teşvik ediyor. Niye? Herkes uyansın, akıllansın, şuurlu Müslüman olsun, hakkı batıldan ayırabilsin. Öbürleri ne yapıyor çoğu? Sohbete gitme, onu dinleme, bunu okuma, sade bana bak. E ne oldu o zaman? Sen de sapıttığın zaman adamın senin sapıttığını anlayacak ölçüsü yok. Onun için biz sizi devamlıya teşvik ediyoruz. Ehli sünnet alimleri dinleyin. Ehli sünnet alimden kitabını okuyun. Öyle mi değil mi şimdi? Hiç dedin mi ki benden başkasını dinlemeyin? Hiç dedin mi ki benden başkası kitabını okumayın? Hiç böyle bir şey var mı bizim kapımızda? Biz üst kimliğimiz nedir? Ehli sünnet kimliği. O kimlikte tarikat tahsumu da yapılmaz. Çünkü o şeriat noktasıdır. Bu sohbetlerde ilim ve şeriat sohbet edilir. Özel tarikat muhabbeti değildir. Çünkü biz burada geneli açık konuştuğumuz için. Bundan dolayıdır ki inşallah yani bu bereket cuma gecesinin Mevlid ay çıkmadan yapacağımız en büyük duamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hak bahşeh hakkı için, Ehlibeyt'inin bahşeh hakkı için, sahabesinin bahşeh hakkı için, yüzü süyü hürmetine, onların yüzü süyü hürmetine onlarla teveccüh ediyoruz. Onlarla Rabbimize teveccüh ediyoruz. Ey bizim Rabbimiz bu mübarek gecede, Cuma gecesinde bizim selamlarımızı kendisine ilettiğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Sellem. salatu vesselam aleyk ya Resulallah salatu vesselam aleyk ya Habiballah salatu vesselam aleyk ya seyyidele evvelim vel ahirin ya seyyidena ya Muhammed sallallahu aleyke Sellem. seninle Rabbimize yöneliyoruz, senin bahşin hatırın hürmetine Ya Rabbi biz ölmeden bize kamil iman nasip et Allah'ım ne olur noksan imanla canımızı alma bizim Amin. ya yani şu peygamberinin sevgisini... ...canımızdan ileri geçir ya Amin. Mal, mülk, aile... ...çoluk, çocuk, karı, koca... ...gösterme bize bu sevgi karşısında. Amin. Ya Rabbel Alem'in. Amin. Amin. Denecek dua budur. İmanı Kamil tahsil etmeye geldik. Hazreti Ömer Efendimiz bile... ...ürperiyor, titriyor. Olmadı ya Ömer diyor. Nasıl olmaz ya Resulallah? Ben nasıl bu makama gelemedim diyor. Ağlıyor, titriyor. O makamı kesp ediyor. Kazanıyor da ondan sonra iddia edebiliyor. Yani zaten iddia ondan evvel etsene ne fayda eder ben şimdi canımdan çok seviyorum iddiasıyla. Haşir Efendi Hazretleri ben bilmiyorum. Ben yemin de edebilirim ki Efendi Hazretlerinin Rasulullah sevgisi canından ileri geçmiştir. Bak ben bunu şahidim. Yani diyor ki kuşluk namazı kaçıracağım ama Mahmut ölsün diyor. Yani hayatında kuşluk namazı kuşluk namazını kılmasak işte bir mevzu yok yani. Fazilettir, sevaptır, şudur budur. Müvekked sünnet yani müvekked derken namazın müvekkedi gibi de değil. Kuşluk namazı ama Mahmut ölsün, işrak kaçacağına Mahmut ölsün. E, e, bak ölsün derken ya, anlıyorsun bak canı gitsin. Bir sünnetin karşısında canım gitsin diyor. O sünnet terk edeceğime canımdan olayım diyor. Ha bu ben onda gördüm. Ama maalesef. Onun yanında da çok adamlar gördüm ama öyle de bir şey görmedim bir daha yani. Görmedim. Ama bu kadar az mı olmalıydı bu iş arkadaş? Bu kadar az mı olmalıydı yani? Biraz olmalı yani. Ha hiç de yok demeyelim. Hiç de yok demeyelim. Ortalıkta çok görünenlere bakmayın siz. Görünmeyen ne cevherler var? karaba ehline kor bakma şakir. Defineye malik viraneler var. Yani bazı uzakta duran garip dervişlerden hakikaten Allah ve Resulü yolda canını verecek ileri derecede kamil müminler var. Bazı da benim gibi böyle ortalıkta gezer. Koca sarık falan böyle. Cippeli hoca meşhur olmuş falan. Bakarsın adam zannedersin falan. Bir de bakarsın bir, bir Allah yolunda bir sünnet diyor. Canını değil, tırnağını vermez. O işlere aldanmayın. Yani görünüşlere aldanmayın. Kim ileride görünüyor ön safta falan. Bu mesele bu değil. Ama ön safta da kılmak sünnettir, fazla sevaptır diye öne giden de var Allah için. O da ayrı bir şey. Ben genel manada namazın safından bahsetmiyorum. Mesele bu sevgiyi kalbe indirmek, ondan sonra her şeyini bu uğurda feda edebilmektir. Yok estağfurullah, nerede ispat edeceğim? Bana dua edin. Ki Allah Teala kamil imana kavuşturmadan canımızı almasın. Biz başka bir şey istemiyoruz. Şimdi yine Hazreti Ömer Efendimizle ilgili bir e, mesele var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna giriyor. Ondan sonra e, o uzun bir hadise biliyorsunuz Hanımları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biraz sıkıntı verdiler. Bazı meseleler, dünyalık meseleler olabilir. İşte yani bir elbise istediler. Acayip acayip işler yani. İkinci elbise, bizim karıların dolapları sığmadı ya. Elbise, elbise alıp duruyorlar. Ondan sonra bir elbiseleri var da bir daha bir elbise, ikinci bir elbise yani annelerimiz ya. Allah Allah. Şimdi olsa bizim bütün vakıflar, dernekler onlara dünya kadar değil mi? İpekler, atlaslar götürürler yani. Müslümanlar çok zenginleşti maşallah. Ama dava yok, kalp yok, şuur yok. Allah'ın Resulü'nün dini yıkılsak kıpırdayan yok. Ama tabii laftaki sevgiler aşırı. Şimdi bir Resulullah'ın hanımlarından bir hayatta olacak da ben düşünemiyorum yani. Hele ki bu Türkiye Müslümanları ne teşrifatçıdır değil mi? Uf. Annemiz, annemiz, annemiz. Annen seni ne yapsın yani? Annen sana diyor ki, Resulullah'ın yolundan git yani sen bana yemek getirerek, elbise getirerek bu işi kazanamazsın ki ne? Ama onların tabii ihtiyaçları da var. Bir iki elbise şudur budur. Ama Allah Teala bu işi biraz e, dünya ziynetini onlara münasip görmedi. E, efendim sonra senmedi biraz ganimetler geliyor ya. Harpler kazanılıyor, ganimet. E ganimet beytülmal. E beytülmal fakir fukaraya dağıtılacak. E, i̇şte bize de bir kumaş yani biz de bir şey istemiyoruz bir kumaş bir elbiselik iki elbiselik bile beki de istememişlerdir yani bir elbise biraz elbise ya Mevla da tabi e, orada e, Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor e, sen onları çağır tek tek sor beni mi tercih ediyorsunuz dünyayım mı beni mi tercih ediyorsunuz dünyayım Allah Allah ne olacak yani elbise elbise istiyorsanız ben vereceğim size ama boşuyacağım sizi Yoksa da tabi e, tabii ayet buyun gününde turin el hayatü dünya zineta fe ta'aleyni vemtahkun ushrikkun saraahan hoşlukla gönül hoşluğuyla kavgasız gürültüsüz yolunuzu salı vereyim boşayım gitsin ama istediğiniz şeyi de vereyim ama ve gününde turin Allahu rasuluhu ve dar al-ahire istiyorsunuz resulünü istiyorsunuz ahiret istiyorsanız sizin gibi iyi amel sahibi kadınlara Allah Sonsuz çok büyük ecirler hazırladı falan. Tabi annelerimiz de mümkün mü? Hepsi de ne dedi? Ya biz bu işin buraya kadar gideceğini bilemedik yani. Ne var? Herkese dağıtılıyor. Muacir, ensar, ganimet, kapışılan kapışılan. Ya tabi hisseli o tabi yine devlet kontrolünde de. Ya bize de bir elbise yani biz bir şey mi istedik yani boşanma kadar gidiyor? Tabi ki biz Allah seçiyoruz, zasülü seçiyoruz. İstemiyoruz bir şey dediler. Hiçbir tanesinde şey hukuk bulmadı. Ben... Elbise istiyorum da ne yaparsan yap diyen olmaz. Olur mu yani? Annelerimiz zaten seçilmişler. Çünkü onlar cennette de eşi olacaklar da ona göre seçilmişler. Öyle bir şey. Mevla nasip eder mi baştan? اَتْطَيْبَاتُ لِتْطَيْبِينَ Temiz kadınlar, temiz erkeklere. اَتْطَيْبُ لِتْطَيْبَاتُ Temiz erkekler, temiz kadınlara. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَتْطَيْبُونَ Temizlerin en temiz olduğuna göre, eşleri de temizlerin en temiz oldukları kesindir. Bundan dolayıdır ki, böyle bir sorun yok ama ...bu kaça patladı yani... ...şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve bu meseleyle ilgili olacak ki... ...ne yaptı bir zaman için... ...evde yatmadı... ...nerede yattı... ...mescid-i de, Nebevi'de yattı... ...bazen bu işlerin... ...bir ay iki ay olduğu da oluyordu... ...yani hanımlarından iki ay kadar... ...uzak durduğu... ...e zaten ev küçük Şimdi ev olsa gider öbür odaya... ...orada bir oda var zaten... ...o zaman kadın da evden çıkarılacak hali yok kendisi çıkıyordu sallallahu aleyhi ve sellem mescid onun evi zaten e, mescitte kaldı yani iki ay sürdüğü var ha yani terbiye verme meselesi terbiye verme meselesi siz olsa terbiye ne terbiyesi iki ay ben evden uzak tutacağım, bir çakarım ondan sonra hadi git derim babanın evine falan erkek misin sen Kıyar diyeceğim de kıyara da yazık erkek misin sen karıya vuruyorsun bir de karıyı yataktan atıyorsun bir de dışarı atıyorsun evden sana adam denir mi be terbiyesiz adam Sünnet bu mu ve sünnet? Sünnet ne? Kendi çıkacak evden gidecek. Sinirlendin, gazap oldu. Durursan daha beter boşamaya kadar talak verme tehlikesi var. Birbirini üzme tehlikesi tamam? Öyle kızgınken suratını birbirinin göründe demiyoruz ki biz. Sen git ananın babanı, Anan babanı, git camide yat. Git bilmem nerede yat, sokakta yat. Çünkü sen erkeksin. Sen kadın nasıl dışarı bırakırsın? Ya yani şimdi gibi böyle bazı erkekler duyuyorum terbiyesiz insanlar. Allah ıslah etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bu dönemde me mescitte yatarken Hazreti Ömer e radıyallahu teala an, buna ilk mi, yani vakıf olduğunda, meseleyi ilk duyduğunda doğru kime gitti? Kızının yanına gitti. Kızı Hafsa validemiz. Dedi ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir eziyet vermişsin. Üzmüşsün. Ben anladığıma göre yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni bu durumda sevmiyor. Ben olmasam da seni boşayabilir. Belki bana hatır ediyor. Yani Ömer'in kızıdır diye. Belki benim hatırıma seni tutuyor. Ben buna asla müsamaha gösteremem diye. Yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim canımdan ileriyse kızımdan haydi haydi ileri olması lazım. Yani bu ben sen ben seni canımdan çok seviyorum laflarıyla olmuyor. Hayatta bunun tatbikatı var. Bu tatbikatta belli oluyor. Bak işte kızınla ilgili bir imtihan oluyor. Burada Hazreti Ömer yine imtihanı kazanıyor, kazanmaz mı? Canından çok sevdiği zaten karşısında. Kızı neymiş? Ama e, tabii diyor Resulullah nerede sallallahu aleyhi Diyorlar ki, efendim yemeklerin falan saklandığı bir oda var. E, meşrube deniyor oraya. Oraya gir, Orada diyorlar. Girdim oraya diyor Hz Ömer Efendimiz. Baktım. E ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet eden bir delikanlı var adı Rabah radıyallahu teala an Rabah. Evet o orada oturuyor sofada. Kapı kapının önünde oturuyor. Ayaklarını efendi böyle uzatmış. aleyhi ve azzemin çıktığı bir e, hurma kutusu var. O da onun üzerinde oturuyor oradan. Diyor, dedim ki ya Rabah e, istediğin li عندك ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bir izin al da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girebilir miyim müsaade varsa, diyor. O da baktı e, içeri, sonra bana baktı, bir şey demedi. Dedim diyor, ben, benim için izin ister misin? Yine bir şey baktı odaya, yine baktı, yine bir şey demedi. Bir daha sesimi yükselttim diyor. E, yani, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yanına girmeye benim için izin iste. E, ben de düşünüyorum ki diyor, şimdi Kızıyla ilgili meseleyi çözmeye diye geldi, aramızı bulma diye geldi falan e, gibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Düşünüyor mu acaba? Bu sefer diyor, bas, bağırdım yükseksine Vallahi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Boynunu vur onun dese, vallahi boynunu vuracağım dedim diyor Mevzulara bak yani, mevzulara bak Yani tabi Aziz Ömer de boynundan aşağı vurmuyor zaten vurduğu zaman Ayaktan mayaktan sıkmıyor yani, direkt kafadan Götürüyor adı Allah'tan hemen diyor boynunu vallahi diyor ya Rasulullah Emre'sin etsin boynunu vuracım ey Allah ım. tamam diyor çıktı böyle işaret etti diyor o hizmetçisi demek ki ses olmasın sesten rahatsız etmeyeyim diye demek sesli konuşmuyor Rasulullah sahne içeri yerde diye çıktım çıktım diyor baktım bir hasırın üzerinde uzanmış yatıyor oturdum diyor ee, peştemali var üzerinde ee, peştemaldan başka da bir şeysi yok efendim yani üstlüğü yok şeyinden demek yokluktan bazı kere öyle kalıyorlardı tek bir bezlent dolanıyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem efendim e, baktım diyor tabi hasırın üzerinde yatmış hurma liflerinden hasır biliyorsunuz hasırları o da hasırda e, efendim, yanına izi çıkmış yanağında izi çıkmış ondan sonra baktım diyor e, yemeklerden ne var Yemeklerden e, efendim, bir avuç arpa var. Bir avuç avuç. Bir avuç arpa var. Ondan sonra. Başka da bir şey yok. Başladım ağlama diyorum. Ma yükti ki ebnel hattab. Ey hattab oğlu seni ağlatan nedir? Dedim ey Allah'ın peygamberi ben nasıl ağlamayayım? Bir avuç arpa var. Bilir kaç gündür ne yiyorsun ne içiyorsun burada. Yiyeceğin bir şeyin yok. Yatağın yok, hasır yanına yüzüne izetmiş ve der ki kisrafi simar ve Allah'ın düşmanı, din düşmanı, kafir kisralar, kayserler, meyveler içinde, ırmaklar içinde, köşkler içinde, salaylar içinde. Sen bu haldesin. Venter Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'ın seçtiğisin, sevdiysin, elçisisin. Vadi cizanetü şu senin yemek e, dolabındaki yani şimdi ki bizim buzdolabında ne var mesela? Senin şu dolabındaki yiyeceklerine bak el Gattab ve la tezante gulenel el ahiret ve la umut dünya'' Ey Gattab oğlu, seni razı etmiyor mu, sen sevinmez misin ki dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. ''Ne var?'' buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda acınacak ne var, bana acıyorsun? Ebedi cehennem olan adamların mı? İmreneceğiz. ''Ahiret bizim olsun, bu bize yetmez mi yeter, ne ağlıyorsun?'' dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi... Ee, teklif etti işte Hafsa'yı hemen boşa Ebu Bırak Sıttık da aynı şeyi Ayşe annemiz hakkında geldi teklif etti. Velakin o Ya bizim aramızda biz anlaştık. Bir kere e, yine böyle bir kavga olmuş aralarında Efendim anh, <gülüyor> Ayşe annemiz e, İşte insanlık hali, beşeriye dali. E, oradan efendim e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ey Ayşe ben senin bana kızgın olup olmadığını anlarım diye. Diyor ki nereden anlıyorsun ya Resulullah? Diyor ki Eee ben, beni çok, benimle araniyse, Ya Rabbi Muhammed'in Allah'a yalvarırken Ey Muhammed'in Rabbi diye dua diyorsun. Benle aran biraz şeyse, soğuksa diyor, Ya Rabbi İbrahim e ve İshak, Ey İbrahim'in Rabbi diyorsun, oradan anlıyorum diyor. Yani bu karı koca arasındaki meselelerden. Ama velakin, ayrı bir şey. İnsan, beşer yani Ayşe anamız Radıyallahu Teala beşeri yedi olabilir. Ama işte Hazreti Sıddık Hazreti Sıddık hiç tamul ederdi. Hazreti Sıddık gelirdi. Bir bakar böyle nasıl sallasa sen bir böyle duruyor. O siz de aranız şey falan giderdi anamızın. Bir örüne vur. Bir kere bir örüne vurdu. O teemmümadı. Ya öyle acıttı ki beni diyor. Sen şöyle mi yaptın? Sen böyle mi yaptın? ya bana ne vuruyorsun baba diyorum. Bir şey yapmadım. E, Hazreti Sıddık karıncaya incitmez. Hani Resullah'la ilgili bir mesele olduğu zaman sallallahu teala aleyhi ve sellem. O Teyemmüm ayeti in ineceğin teyemmüm yoktu İslam'da. Su bulamadın, yandın. Abdest lazım. Bütün ordu, beni i gazvesiydi. Ordu gelirken Medine'ye yaklaşmışlar ama tabi Medine'ye de varamamışlar, sabah namazı e, vaktinde olacak. Efendim, gerdanlığı kayboldu aşağı namazın. Dedi ben şu gerdanlığımı ar arayayım. O da neden? Kardeşinden emanet almış, kendisi olsa kaybolsun. Emanet kayboldu. Emanet de İslam'da önemli. Gidip onu arayayım, arayayım derken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tamam biz burada bekleyelim o zaman. Beklerken, vakit yaklaşıyor, su da yok, su bulacakları yere de yetişemeyecekler. İşte güneş doğacak veya namaz geçecek falan. O arada işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beklerken Teğmüm ayeti nazil oluyor. Su bulamazsanız ve teğmüm aleyhi ve toprakla teğmüm Ama daha evvelinde Hazreti Sıddık ile geliyor, aşağınamızın böğrüne bir vuruyor. Ee, efendim, senin yüzünden diyor bütün ordu burada, Resulullah da kaldı, biz de kaldık. Herkes abdest yetiştirecek, namazı kavuşturacak senin yüzünden diyor. Ne yapayım diyor. Tam o arada da işte teyemmüm hükmü nazil olacak. Ne büyük kolaylık oldu su bulamayanlara. Veya su kullanamaz, su var, gücün yok kullanma. Hastalıktan mesela e, böyle durumlarda da teyemmüm caiz oluyor. Veya içeceğe yetmiyor, içeceksin. O zaman ne teemmüm caiz oluyor? içme suyu kalsa. Hayvanın bile e, suyu lazımsa hayvana içme suyu. Sana yine teemmüm al diyor şeriat. Niye hayvanın suyu miyim? Çünkü içecek hayvan canlı. Anladın mesela? Bütün bu kolaylıklar gel. 10. sahabeden birisi dedi. "Maye bir evli bereket ediyorum." Ya Ali Ebu Bekir. "Ey Ebu Bekir ailesi, bu sizin ilk bereketiniz değil ki. Her yaptığınız işten bir bereket çıkıyor." Yani ey Ayşe dedi yani senin yüzünden bütün ümmet kurtuldu ya teemmüm ki şimdiki gibi herkes şehirde değil eskileri düşünün. Yollarda gidilen süreçlerde nerede handan ana, kaç aylık yolda kaç haftalık yola gider genç yok. Eşen deven üstüne su bitti mi bitti? Ya? Yani abdest kusul bakımından diyorum. Yani Hazreti Sıddık da öyleydi, Hazreti Faruk da öyleydi. Yani kızlarını asla düşünmezler. Hep ne kimi düşünürler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünürler onun sevgisi. Bunlar seni üzdü mü ya Resulallah. Boşa bunlar. Hazreti Ömer teklif etti. Hazret Sıddık'la teklif etti. Ya Resulallah bunlardan iyisini bulursun. Haz e, bu, <gülüyor> Hazreti Ömer Efendimiz e, yine 18 yerde önce buyurdu sonra ayet onun vahiy onun söylediğine muvafık nazil oldu. Allah Teala ona muvafakat etti. Hadisleri Ey Ömer Rabbin sana mutlaka muvafakat etti. Yani muvaffakat etti derken vahiy zaten ezelde vahiy öyleydi. Ama Hz. Ömer ona daha önceden Allah ona ilham etti. Vahiy indirilmeden önce Hz. Ömer o sözü söyleyen, ilk söyleyen oluyor. Ne dedi mesela? Efendim? Asâ rabbu intallaka künne yübdile özvâcen hayran min künne. Müslümâtin, müminâtin, kanitâtin, teâibâtin, âbidâtin, sâihâtin, seyyibâtin ve ebkâra. Şimdi bu Hz. Ömer'in sözü. Dedi ya Resulallah dedi. Benim hafsa'yı boşa dedi. <gülüyor> Hazreti, seni üzüyorlar arasına. Hazreti Sıtır dedi beni ve boşa. Ne olacak o zaman? Rabbin sana bunlardan daha hayırlısını verir. Müslüman olular, imanlı olular, işte ibadetli olular, dualı olurlar, zikirli olular, tevbeli olurlar, efendim işte oruç çok tutarlar. D dul, bakire, Allah sana verir. Ya, bunlarla mı uğraşacaksın ya? Kim der kızı için? Hem de Kimin nikahında kızı? Öyle bir makam ve mevki meselesinde Resulullah'ın eşi olma konumundaki kızı için. Kim der? İşte eğer Resulullah sana canından daha sevgiliyse der. Ama canından sevgili olmadığı noktada karımdı, kızımdı, malımdı, mülkümdü dediğin anda maraz başlar. Maraz başlar. Öyle mi? Ayette geldi. O sizi boşarsa umulur ki Rabb'i ona sizden daha hayırlısını verecek. Aynı Hazreti Ömer. Hangi lafları söyledi? Ayet Tahrim Suresi olacak. Ayet aynı geldi. Hadi bakalım Hazreti Ömer. Ey gidin Allah teala. Ne insan görüyor musun? Adaletli olmak lazım. Mert olmak lazım. İki yüzlü münafık gibi olmamak lazım. Münafık demiyorum. Münafık gibi hareketler yapmamak lazım. Adalet, adalet. adalet. Canının aleyhine de olsa, ana babanın aleyne de olsa, akrabanın aleyne de olsa. E çünkü orada Resulullah haklı sallallahu aleyhi ve sellem, zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haksız olacağı bir durum vaki olur mu? Olmaz çünkü o masum. Masum ne demek? Yanlış yapmaz, yaptırılmaz yani. Dolayısıyla her zaman için kesinlikle haklı. Ama bizim aramızdaki durumlarda haklı da olur mu? Biliriz, haksız da olabiliriz. Ama insan orada kendi kızını, kendi oğlunu, damadını bilmem kollamayacak ya! Allah va Resulünün şeriatının hükmünü kollayacak. Öyle mi, mi diyemişsin? Efendim, Allah'ın kızını hoca bir hocaya verirsin. Ee, hoca efendi de efendim arasında kızın bir şey olur. Ondan sonra kızın haksız iken sen kızım diye kendi sulbünden diye kızını tutarsan. Ne oldu bu? Adalet oldu mu şimdi? Olmadı. Hak adalet neydi burada şimdi? Şeriatın hakemliğiydi. Şeraht kim haksız diyorsa bitti o haksız. Kızım da olsa haksız, oğlum da olsa haksız. Müslümanlar bugün böyle mi? He? Aileler böyle mi yönetiliyor? Maalesef herkes benim kanım, benim canım, benim damarım. Eee taassup, taassupçuluk, kafatasçılık gibi bir şey. Kendi adamını kollamaya çalışıyor. Hak karşı tarafta olsa onun hakkını teslim etmiyor. Nasıl iman kemal bulacak? Nasıl iman kamil olacak? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i canından çok sevmek, onun şeriatını canından çok sevmek. Onun dinini canından çok sevmek. Eğer burada malın da gidecek olsa, eğer burada canına da zarar gelecek, en yakınına, oğluna, kızına zarar gelecek olsa, sen şeriatı tutacaksın. Öyle mi? Mal miras kaldı, en takvası ne yapıyor? Hadi bakalım. Şeriatın ferahisine göre maldan bana az geliyor İsviçre Kanunu'na Fransız Kanunu'na göre ben buradan para fazla alıyorum hemen hacı hoca şu bu boş ver ne hacılar hocalar duydu böyle miras meselesinde frek kanunlarını tercih etti şeriat kanunundan tercih etmedi ya. ne istiyor diyor ki buradan fazla para geliyor diyor. 500 bin lira için 1 milyar için 2 milyar için Allah'ın dinini terk edenleri gördü evet Birkaç bin dolar için mark için, euro için alışveriş muamelatında efendim bir tutam sakallı bembeyaz, gece sabaha kadar teheccüd kılan adamlar tanıyorum ben. Ama diğerinin hakkını gasp eden adamlar tanıyorum. Parasını vermeyen adamlar tanıyorum. Ya Ne yapacak teheccüdün sana? Ne fayda edecek bu kul hakkı karşısında? Şerat hüküm verdi aranızda, sen haklısın sen haklısın bu parayı buna yade et. Etmiyor adam. Etmiyor. Ya sen niye kılıyorsun o zaman? Allah Resulü canımızdan çok sevgili gelecek. Nasıl canımızdan çok sevgili gelecek? Bize din gönderdi. Resulullah bize din bıraktı sallallahu aleyhi ve sellem. Sen beş kuruş para için miras taksiminde frek kanunlarını tercih edersen nasıl Allah Resulü canından sevgili geliyor? Öyle. Kuru kuruya muhabbet ispat edilmez arkadaşlar. Ben seni çok seviyorum lan olmaz. Benim isteğimle senin canının isteği karşılaştığı zaman belli olur. Neyi tercih ediyorsun? İşte onlar oğullarına, kızlarına, mallarına, canlarına Resulullah'ı tercih ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hükmünü tercih ettiler. Asla zaten e, bir kişi dese ki bu ne biçim yav taksimat yaptın veya bu ne biçim hüküm verdin dese o mutlaka neydi? Mutlaka münafıklığı bilinen sabit bir münafık idi. Hiçbir sahabeden böyle bir şey sudur etti mi? Etmedi mi? taksim edilirken birisi itiraz etti. Bedevilerden. Yani münafık. Ne dedi? Böyle bir taksimat mı olur dedi ya. Allah razı değil dedi bu taksimattan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bölüştürüyor ya. Adam geliyor diyor ki Allah razı değil diyor. Resulullah diyor ya. Hani şimdiki işte bu bizim adam gibi. Diyor ya, bu Hudeybiye'dekilerden Efendimiz'e çok hürmet ediyorlarmış ya, e, mübarek tükrümünü e, üzerlerine sürüyorlarmış, abdest sularını kapışıyorlarmış, mübarek burnundan bir şey çıksa hemen onu üzerlerine sürüyorlarmış falan bereket, teberruk yapıyormuş. 1500 sahabe var ya, o da Bukhari'de geçen rivayet. Onlar için ne diyor? Ya bunlardan diyor, peygamber razı değil. Diyor. Allah razıyım diyor, ayette bu diyor peygamber razı değil. bu da ona döndü. Geliyor peygambere diyor ki, sen nasıl taksimat yaptın? Allah bundan razı değil. Diyor. Adaletli yapmadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ve ya adil izalem ya Ya benim yaptığım taksim ben yapmıyorum. Ben vahiy ile iş yapıyorum. Allah ve Resulü adalet yapmıyorsa bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben demiyor. Allah ve Resulü niye Allah'a başa koydu? Yani benim yaptığım taksim zaten Allah'ın taksimiydi. Allah ve Resulü adalet yapmıyorsa yakim adalet yapacak bir adam diyor ya. Kasaplanıyor da Hazreti Ömer zaten hazır hemen kılıcı çekiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Rahimellahi Musa. Allah Musa kardeşime sab, rahmet etsin. O benden daha çok eziyetlere maruz kaldı sabretti. Yani ben de sabrettim. Gerçi Musa sallallahu de nerede sabrediyor? Biraz sabretmediği yerler de var. Karun'u yerin dibine batırdı mesela. İftira şeyinden ama o kadın tabii çıktı benle zina etti meselesini attı ona. Ee, belki o kadına sabretmiş olabilir. Onu batırmamış olabilir. Affetmiş. Ama karını affetmedi. Tabi o da Mevla'nın izniyle oluyor. Ama bunu diyebildiler. Onun e, ismi de var da hadislerde adını unuttum o adamın da. Arkadaşlardan biri onu bulabilirse yani e, ismini söylesinler bana. Kokulda da peki de yazmaz. İnternetlerde. Yani o adam var ya, sen adalet etmiyorsun, Allah razı değil bu taksıma dedi ya işte hariciler bu şimdiki bu Vahabilerin hariciler o adamın zürriyetinden çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu gösterdi. Buyurdu ki bu adamın nesebinden ve soyundan şöyle şöyle şöyle İslam'a Müslümanlara zarar veren zındıklar çıkacak. Orada orada o hadiste. O hadiste söyledi bak bana bunu diyen adamın soyundan efendim, göreceksiniz. Şöyle bir topluluk çıkacak. Ondan sonra Harur Ahli çıktı. Hz i̇şte Hazreti Ali ile savaşan hariciler, herkese kafir diyen hariciler o adamın neslidir. Yani. Başları onlardan çıktı. Yani. yani gerisi marazlı olursa ondan da maraz devam ediyor. Biz düzgün olursak çoluk çocuğumuz da düzgün olur inşallah. Doğru sevelim, doğru sayalım, doğru itaat edelim, doğru teslim olalım. Kur'an, sünnet tam teslimiyet ister. Kendine göre bir görüş oradan katman caiz değil. Bana göre, sana göre diye bir şey olmaz. Allah ve Resulü ne buyurdu? Bitti. Orada yoruma açık bir durum yok. Müştehid dolusun hadisler arasında tercih yaparsın. O ayrı bir şey. O iştahat. Sen o konumda değilsin. Sana önüne koyulmuş hazır. Allah ve Resulü ne buyurdu? Sen ondan amel edeceksin. Evet. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala soruldu. Sizin Resulullah'a karşı sevginiz, muhabbetiniz nasıldı? Yani sonrakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemiş tabaka, tabi'in tabakası. E burada tabi e, sahabeye çok gıpta ediyorlar ve imreniyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i görme şerefine nail olmaları hasebiyle e, yani ah gözlere ne mutlu o gözleri Resulullah'a gördünüz bu gözlerinizle Efendim gözlerini öpüyorlar, tabiindeki zatlar, ondan sonra ellerini öpüyorlar, sahabenin yani. Böyle Resulullah elinizdeydi diye ellerini öpüyorlar, gözlerini öpüyorlar. E, böyleydi yani alimlerin, e, tabi'in, tabi'in, tabi saygı, tazım, hürmet, muhabbet böyle bir şey. Çünkü benim en sevdiğim, canımdan çok sevmem gereken peygamberimi gören göz. O ta tabi'in sahabe için öyle düşünüyor değil mi? Soruyorlar tabi. Bir şey izah istiyorlar. O günlerden bir anı, hatıralar istiyorlar. Sizin sevginiz nasıldı? Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu teala ve cehu yani öyle bir ifade beyan ediyor ki kâne vallâhi ehabbe ileyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vallâhi bize, bak bize dikkat edin. Hazreti Ali ne demiyor? Bana demiyor. Yani yani Sahabenin genelini anlatıyor. Dolayısıyla Hz. Ali'ye göre 3-5 kişi Müslüman kaldı, geri kalanı mürtet oldu, şianın dediği gibi bir iddia olsaydı bu laf söylenmezdi. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra söylenmiş. Yani bu Hz. Ali Efendimiz burada sahabe adına diyor. Sahabe adına. Vallahi o bize diyor. Bize. Yani o sahabesine daha sevgiliydi. Minen envalina mallarımızdan. Ve evladina Çocuklarımızdan ve abayna, babalarımızdan ve ümmatina, annelerimizden. Şimdi nereye getiriyor? Canlarımızı diyecek, canlarımızı değişik bir ifadeyle beyan ediyor, çok daha akla yatıyor. Ve minel ma'il baridi alaz zameyi, alaz zamani de gördüm. Susuz bir insan, ama nasıl susuz? İçi kurumuş, ciğerler kurumuş, dudaklar parelenmiş, patlamış, Susuzluktan ölecek. Susuzluk bir duruma kadar sürdürülebilir bir şey. Ondan sonra adamı öldürür. Bir de ne kadar zor bir şeydir onun, onun ölümü de yani. Ciğerler parçalanıyor herhalde. O durumdaki bir susuz, suyu boş verdik. Bir de serin su. Ona serin su ne kadar sevgili gelir? İşte o bize vallahi o sudan daha sevgiliydi. Yani burada canımızdan ilerinin başka izahı var mı? canın, canın derken canında nedir? Canında ayrı bir yerde tutup da okşamıyorsun o canını. Canında ya su istiyor, ya yemek istiyor, ya bilmem ne istiyor. E canının en büyük isteği, o kadar susuz olan bir kişi ne ister? Hayır, para versen ister mi? Pankonot'u mı içecek? He? Karı var sen ne yapacak? Değil mi? Aç ay oynamaz demişti. Susuz ay hiç oynamaz. E peki yani o zaman senin canının istekleriyle alakalı susuzluktan ölmek üzeresi ne var ne kaldı şimdi ilk önce bir suyu içip gözünü açacaksın da ondan sonra bakacaksın kim var ne var ne yok o zaman en büyük istek o anda rağbet nereye suya ama o bize o sudan da daha sevgili. nasıl bir ifade görüyor musun şimdi? ama sahabe-i kiram bu imtihanı verdiler hepsi verdiler geneli verdiler yani hakikaten işte bir muharebede anlatılıyor. Bir tanesi susuzluktan ölecekken sanat edersen Ya yani O yetiştim diyor, amcama arıyorum diyor. Gençlerden birisi. E tam ağzına bir, biraz, kırbamda da azıcık bir su kalmış. Belki onun ağzını ıslatabilirim, ciğerini ıslatabilirim. Hemen oradan bir başkası su diye sesleniyor yaralılardan. Kalkamıyorlar, ölüm yaraları var. Su diyor, o da konuşamıyor ki suyu ona götür. O da bitmiş. Ama yine de böyle işaret ediyor ki Suyu ona götür. Bir de ona gittim diyor. Ona tam biraz su vereceğim. Bir başka yaralıdan su diye ses geliyor. O da işaret eler. Ona götür. Şimdi bu işte <gülüyor> Haşir suresinin ayetinde sahabe-i kiramı tarif ve tavsif eden ad-i kerimede. Kendilerinde ihtiyaç olsa da diğer arkadaşlarını kendilerine tercih ederler. Biz neredeyiz arkadaş? Neredeyiz ya? Biz adam ölüyor olsa, susuzluk bir durum olsa biz yarın öbür günkünü de cukralarız, zulaya koyarız. Neden? Ya ölürse arkadaş, yarında benim ölecek, belki de yarında ben öleceğim. Su görünmüyor daha ortalıkta. Daha ben ya, <gülüyor> suya ulaşana kadar bir bulundurayım. Adam ölse biz orada yine kenarda saklarız arkadaş. Önce can demiş, sonra canan demiş. Kim demiş bunu? Sahtekarlar demiş tabii ki. <gülüyor> Bu lafı doğru dürüst Müslüman önce can der mi yani? Önce canan der, önce sevgili der, önce Allah ve Resulullah der. Değil mi kardeşim? Önce can, sonra canan. Lafların altında bile ne var? Sahtekarlık kokuyor. munafıklık öğretiliyor. Önce diyor, canına bak diyor. Sonra, halbuki sahabede Allah Resulü'nü bıraktık. Sahabeden bir Müslüman kardeşini bile ne yapıyor? Canına tercih ediyor. Öyle mi? Çoluk çocuklarını aç bırakmadı mı? misafire verdi bir lokma ekmeği yemeyi de çoluk çocukları sabaha kadar açlıktan ağlatmadı mı sahabeden o zat ayette ona bu ayet bu ayetin iyi sebebi odur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi onu ona misafir sabah ne sordu ona namaza geldi misafiriyle beraber cemaat edilir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem evet sen ne yaptın dün gece acımallahı min fi'alikuma ya siz ne iş ettiniz Allah da hayran kaldı size Allah yani sizin dün gece yaptığınıza Allah güldü diyor. Bizim gibi gülmedin Çok memnun oldu Allah sizin işiniz. Ya ne ettiniz? Adam öbürü bilmiyor ki ne olduğunu. İkinizin işine diyor. O da bilmiyor. E bu adamı anlatmak zorunda. Yani misafir e, yemeği veriyor ama çoluk çocuk neden ağlıyor? Acaba açlıktan mı ağlıyor Veyahut bir yere ağrır, sancısından ağlar. Misafir eğer yemeği yerken içeride hanımı çoluk çocuğunun rızkını bir yudum ekmek vardı da ...onu bana verdi de onları aç bıraktı diye düşünürse... ...misafirin de ekmek boğazında düğümlenir ve huzursuz olur. Misafiri huzurlu yapmak için de hanıma da diyor ki sen sofrayı kur, pat, küt... ...bir sofra sesi yap, havan sesi, bir de efendim tabak mabak sesi... ...o bizim gibi böyle kırk tane tabak çatal olmaz da onlarda... ...bir tabak çanak sesi de yap ki adam anlasın ki bunlar da içeride yiyor. Demek çocukların başka bir yeri arıyor da ondan ağlıyor. Böyle bir hareket sergiliyor. Misafir de gönül huzuruyla yemeğini yiyor. Halbuki orada karısı çoluk çocuğu aç. İşte kendileri muhtaç olsa da başkalarını tercih ederler sahabe hakkında. Nerede yetişecekler? bu Bekir Ömer'i bıraktık. Sahabenin en ednasına biz nereden yetişeceğiz ya? Yetişebilir miyiz? Yetişemeyeceğimiz garantileşti zaten. Ne diyor sizin biriniz? Uhud daha kadar altını olsa da verse ve benim sahabemden birini bir ölçek değil, yarım ölçek buğday vermesine bile sevap bakımından ulaşamaz! Sen ne konuşuyorsun? Ebu Süfyan'dan bahsediyorsun, Muaviye'den bahsediyorsun, Ebu Efendim, e, Hz. Vahşi'den bahsediyorsun, Radulâniullâhi Mecmâin, sen ne bahsediyorsun? Onların ednası en aşağısına bile senin en büyük velin bile yetişemiyor. Kutup olsa yetişemiyor, Gavs olsa yetişemiyor. Efendimiz Sallallahu aleyhi sellem, bir kere görmek nasip olan sohbet şerefine erişene hiçbir veli mertemesi mertebesi yetişemiyor. Niye yetişemiyor acaba? Onların imanı yakıniydi. Gözle görür imanıydı. Vahyin nazil olduğuna şahit oldular. Onların imanıyla başkasının imanı bir olmaz. Bizimki hepten gayba iman oldu. Bizimki de eftal iman. bizinki de eftal iman. Gayba iman. Ama Allah Teala kuvvetli eylesin. Amin. Yakınimizi görür gibi hale getirsin Allah Teala. Amin. Amin Allah'ım. Onun için sahabe-i kiram diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biz böyle seviyorduk. Vallahi diye de yemin ediyorlar. Yeminlerinde de sadık olmuşlar ve bunu ispat etmiş durumdalar. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Allah'ım yollarını ihya'ya bizleri muvaffak eylesin. Evet yine sahabeden bir e, misal daha okuyalım. Ondan sonra bir daha derse bırakırız inşallah. Hazreti Talha radıyallahu teala anh, hazretleri. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu teala. Uhud günü oldu. Resulullah s.a.v. Uhud'da mübarek yüzünden isabet aldı. Üzerinde bulunan miferin yani başına taktığı o demir zırhın İki halkası demir halka. İki demir halkası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanaklarına geçti. Demir içine geçti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Ubeyde bin Cerrah geldi. Vaziyallahu Allahu teala. Dişleriyle onları çıkarttı ama muhkem halkalar sağlam demir. Dişleriyle onları çıkartırken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tabi feda olsun. Dişlerin, bütün ön dişlerinin tümü kökünden gitti. Evet. Hazreti Sıddık radıyallahu teala anlatıyor ki Uhud günü ortalık karışınca çarşı pazar karışınca bir hezimet yaşanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk dönem ben oldum çünkü herkes bir tarafa savruldu. Baktım uzaktan gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra baktım bir adam arkamdan beni kucakladı böyle kuş gibi beni kaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru gidiyor. Bir de baktım Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu teala sonra baktım ileride bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kah kaldırıyor kah yere koyuyor o da kim? Hazreti Talha radıyallahu teala ben de ba bakıyorum yani onlara yetişmeye çalışıyorum yanına vardık Ebu Ubeyde ile beraber radıyallahu teala Hazreti Talha 66 tane yara almış 66 tane yara, bütün işte oktur, kılıçtır, mızraktır. 66 yara, ee, bir tane yara da gözüne isabet etmiş efendim. Ebu Ubeyde Hazretleri e, Hazret Talha ne yapıyor? Hazret Talha e, kafirler onu kuşatınca Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem yere koyuyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem baygın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere koyuyor, onların hepsini savuşturuyor tek başına. O arada alacak kadar yaraları alıyor, sonra yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kucağına alıyor, sırtına götürüyor biraz daha, daha doğru kaçırıyor, dağdaki o gediyeye doğru. Ne işler, ne işler? O arada diyor Ebu Ubeyde radıyallahu anh görünce, ee, dedi ki Ali Talha'nın, ya bak miğferin, e, Hz. Talha'nın da o kadar gücü kalmamış. Miğferin halkaları de mübarek yanaklarına geçmiş diye dedi. Sen bir müsaade et bana da Allah aşkı için. Müsaade etti diyor. Ondan sonra ön dişleriyle çıkarttı. Ee, ve on, ondan beri ön dişleri kırık kaldı. Radıyallahu teala Hz. Talha e, o gün yaptığı kahramanlıktan dolayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtında taşımak, işte 66 yara almaktan dolayı e, bir de eli Efendim sallallahu koruyayım derken, kollayayım derken bir eli de kolu da gitti. Radıyallahu Allahu ve Hepsine diyorlar, sevgilimize feda olsun, feda olsun, feda olsun diyorlar. İşte o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Evcebe talhatu, talha cenneti vacip kıldı. Talha cenneti vacip kıldı. Bu talha. E şimdi sen talha radıyallahu aleyhi ve cemel vakasında neredeydi? Veya işte Hazreti Ali'nin tarafında mıydı, karşı tarafta mıydı? Hangi taraftaydı? Karşı taraftaydı. E sen şimdi böyle bir talha için o gün o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme canını feda etmiş, o kadar yaralar almasına rağmen Rasulullah terk etmemiş, kafirlerin eline bırakmamış, canını orada koymuş ve Kâinat Efendisi talha cenneti vacip etti kendine diye vaat buyurmuş, müjde buyurmuş İmam Ahmet Müsnet'te bu hadise rivat ediyor, Tirmizi rivat ediyor, Beyhek rivat ediyor, Doluka İbn-i Hibban rivat ediyor. Dolu efendim kaynakları var. Böyle bir zat hakkında senin, efendim Hz. Ali tarafında mıydı, karşı tarafta mıydı gibi işleri karıştırıp da Hazreti Talha'yı dinden çıktı sayman mümkün müdür ya? E şiaya göre Talha, mürtet, Şialara göre öyle. Bu nasıl bir itikat, nasıl bir pis bir inanç bu ya? Li küffar diyor ya. Kafirler onlarla çatlasın diye ben Habibimin sahbesini birden yetiştirdim Allah buydu. Birden yani bir 20 senede 23 senede yüz binleri aşkın sahabe yetiştirdim. Kafirleri çatlatayım diye. Onun imam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki 72 fırkanın içinde en mebuzu Allah'ın en mebzu ettiği şia'dır. Çünkü neden? Ayet-i Kerime'de diyor ki kafirleri Kur'an'da Allah onlara kafir diye isim verdi. Çünkü neden kafir diye isim verdi? Sahabeme kızanlara ben kafirleri çatlatayım diye sahabeyi yetiştirdim Allah buyuruyor. E şimdi o zaman sahabeye kızan kim oluyor? Kafirler çatlar onlarla Allah buyuruyor. Ayet Fetih Suresinin son ayeti. Hal böyle olunca diyor bunlardan çok Allah'ın buğzettiği bir fırka yoktur. Ona göre uyanık olacaksın. Sen Hazreti Tala hakkında nasıl konuşuyorsun ya? Zübeyir hakkında radıyallahu Allah nasıl konuşuyorsun ya? O kadar sahabe hakkında, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde müjde almış o kadar fedakar insanlar hakkında. Allah bizi sahabe-i kiram hakkında yanlış itikada düşmekten muhafaza eder. Allah'ım zürriyetlerimize de bu pisinancı nasip etme Amin. ya Rabbi. Kıyamete kadar gelecek nesillerimizde şianın ihfaliyle kaptırma ya Rabbi. Amin. Kandırma ya Rabbi. Amin. Sahabeden birine buğz, Rasulullah'ın buğz ya. Amin. Onlara kızan, bana kızdığı için onlara kızdı diyor. Önüne, onların önüne kendini koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Seviyorsan beni sevdiğin için, kızıyorsan bana kızdığın için diyor. Sen daha nasıl diyorsun ki muaviyeyi sevmem, onu sevmem, bunu sevmem? Diğer sahabeye kızıyorsun. Hz. Talha işte fedakarlıkları görüyorsun. Bu işler kolay işler midir? Bir panik anında sen ne yaparsın? Can havline düştüğün zaman sen ne yaparsın? O kadar kafir düşman seni sardığı zaman, tek başına kaldığın zaman sen bu müdafaa yapabilir misin? Kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem dişlerini, kol, kolunu, canını feda edebilir misin? Yoksa bırakıp kaçar mısın? Ne yaparsın? Sen bu imtihanları verdin mi? Senin başına böyle bir şeyler geldi mi böyle bir imtihan? Gelmedi. Ne konuşuyorsun? Bir adam imtihanı kazanmış, cenneti vacip etti buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne konuşuyorsun? Bu hususta senin konuşma hakkın var mı ya? Allah Allah. E onun için sahabenin sevgisi fedakarlıkla iç içe. Yani sevgi ne istiyor? fedakarlık istiyor, sevgi itaat istiyor, sevgi teslimiyet istiyor evet. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i canımızdan çok seviyoruz ve seveceğiz inşallah ve bunu da Rabbime yalvarıyoruz, ispat edeceğiz inşallah, Allah'ım ispatın nasip eyle Allah'ım, Allah'ım sen Allah Celle Celaluhu kendi katında ve Habibin nezdinde bizi onun sevgisini canından iç ileri geçirmekle bizi nişanla ya Rabbi Hayır. alametlendir ya Rabbi Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunlar nasıl adam, nasıl ümmet, iki yüzlü, saatteken münafık şeklinde bizi karşılamasın ya Rabbel alemin. Samimi, sadık, muhlis, samimi, müttakî müslümanlardan eyle bizi ya. Öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Haramlardan sakınanlar. İnne evlen nasibi yevmel kıyamet Kıyamet günü bana insanların en yakın olacak olanları. El muttakûn demiyor ki akrabamdır demiyor ki efendim şudur budur yakınımdır sülalemdir soyumdur sopumdur. En yakın bana olacak haramlardan sakınanlar, Allah'ın dinini yaşayanlar. Haydi cano. Ey ne Nerede olurlarsa olsunlar. Dünyanın bir ucunda ölseler, gömülseler, Medine'ye dünyanın en uzak yerinden dirilseler, eğer benim dinimi yaşadıysalar, yaşattıysalar mahşerde benim en yakınıma onu getirecek Allah Teala. Anladın? Hazreti Muaz bin Yemen'e gönderirken de öylesin. Ey Muaz, belki bundan sonra görüşemeyeceğiz. Sen beni hayatta bulamayacaksın dedi. Sen geleceksin mescidime vuracaksın. Hani o kabir ziyareti yoktur denen yani o İbn Teymiyye kafası burada zaten tamamen çuvallamış. Hadis çok sahip bir hadis. Hadiste diyor ki, e, "Lalleki Temuru bir mescidi ve Temuru bir kabri. Sen benim mescidime uğrayacaksın. Sadece mescid olsaydı mescitte kalırdı. Peşinden de diyor ki, "Mezarıma vuracaksın." Demek ki kabrinin ziyaretini istiyor. E zaten öbür hadislerde menzara kabri ve cebetle o şefaat. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur. Tabi eli sünnet itikadı olmak lazım. Öbür türlü Hz. Ebu Bekir'e selam vermiyor, Ömer'e selam vermiyor. Onlara sövüyor, Rasulullah selam verse. Şiiler öyle geliyorlar, geçiyorlar oradan ziyaretten. Onlara ne fayda var? Hz. Suttuk'a selam vermeyene Resulullah kabul eder mi? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama diyor ki benim, şimdi o hadislere zayıf diyorlar falan diyorlar. Ama bu hadise diyemezler. Hz. Muazzana diyor, herhalde sen benim mescidime uğrarsın. Bundan sonra beni bulamazsın, kabrime de uğrarsın diyor. Demek ki kabrine uğramayı ayrı bir hedef olarak ona gösteriyor. Mescidin ziyareti ayrı, çünkü orada namaz bin kat katlanıyor. Kabrinin ziyareti ayrı bir ibadet. Kabrime uğrayacaksın diyor. Ama ey Muaz, yani üzülme Yemen'e gidiyorsun, tabii benden ayrılıyorsun. Bir daha Hz. da ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Gençti o zaten çok. Ama çok büyük alimdi. Sahabenin en fıkıhçısıydı. Onu Yemen'e gönderdi. Yemenlileri çok seviyordu. En çok onları tercih etti. Yani e, en iyi adamını onlara gönderdi sallallahu teala ve Ey Muaz diyor. Yani benden uzak olacaksın. Yemen'de kalacaksın gibi. Üzülme bir daha beni göremeyeceksin. Nerede olursalar olsunlar kimler Allah'ın dinini yaşı yollarsa, haramlardan sakınıyorlarsa bana en yakın olanlar Medine'de olanlar değil, yanımda olanlar değil, bana en yakın olanlar haramlardan sakınanlar. Yani benim dinimi yaşasınlar, nerede olursalar olsalar, bana en yakın onlar olacaklar. Onun için biz de uzaktayız. Yani İstanbul nere? Medine nere? Keşke isteriz Medine'de gömülmeyi Allah nasip etse. Allah bize yolunda şehitlik nasip eylesin. Allah bize vefatımızı Medine'de Resulü'nün beldesinde nasip eylesin. Amin. Medine'de ölmek büyük bir şefaat. Bazıları hala onu bilme, şey Yani Mekke'de de ölmek şey diyorlar. Ya diyorum mübarek adam sen öyle bir fırsatın, imkanın varsa da duruyorsan Medine'de ölmeyi tercih edecek Çünkü men istetâhin bil bilmedînete fel yemûte Gücü yeten Medine'de ölsün diyor. Gücü yeten Medine'de ölsün. Gitti oraya kendini öldür demiyor tabii. Fe mate mâ tebeâ küntüleû şehi'den evşe fiyam. Yevmel Kıyamet günü Medine'de ölene şahit ve şefaatçi olacağım. Bu çok büyük bir müjdedir. Keşke bize de nasip olsa. Ama e tabi olamaya da Ama mühim olan neymiş? Onun dinini yaşayıp yaşatmak ve takvaya riayet. Her nerede olsalar da bana en yakın onlar kalkacaklar mahşerde yanımda olacak. Bir de salavat seriyle. Bana e, evlen bir yevmel kıyam Kıyamet günü bana insanların en yakını, en yakın Ektharum aleyya salaten En çok salavat kim okursa? Allahu salli ala salli ala muhammed Ve ala aleyhi sallamü vesselam İşte o Afrika Geylan'ın okudunuz mu? Ne hadisler yazdık orada. Ne hadisler, ne rivayetler. Salavat-ı şerif hakkında ne faziletler. Onlarla amel edenler, hele ki cuma gecesi, cuma günü o salavat-ı devam etseler ne kadar yakınlık kesbederler Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ortada zann edersem yazdım. Dualarımın sonunda da yazdım. O da çok kısa bir şey. Şeyde de var, dergide de var. Kitaplarda zor bulsanız bu son dergide yani. Allahum salli ala al seyyidina Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed salatun tekun leke rida veli hakkı yeda, veli ceza da var da ama o uzun rivatinde ben size kısadan gideyim yazdığım kısadan 33 kere okusa bak dergide de var Zannedip, dualarım kitabında iyi biliyorum sonuna doğru 300. sayfelerde cuma bahsinde var onu da iyi biliyorum bu salavatta da biliyorum sayfasını hatırlamıyorum 33 kere okusa nerede ölürse ölsün Allah Teala fe teallahu ma beyni kabri ve kabri nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin kabriyle Peygamber'in kabrinin arasını açar, birleştirir. Ya 33 kere bir dakika, iki dakika tutmaz ya. Allahu salli ala seyne Muhammed. Hatta ve ala, salli ala, salli ala Muhammed yok onun lafzında ama ben ve ala, salli ala, salli ala Muhammed deftaldir başka hadisten dolayı diye diyorum. Salaten tekün leke rıda hakkı yedir. Derginin başına diyoruz ya, öyle bir salat ile salat et ki kapakta var. Onun hakkını ödeme olsun. Derginde orada yazıyor sayfası değil mi? Hakkını ödeme, he? 22'de diyorsun, he? Evet. Onunla da amel edeceksiniz inşallah. Yani biz de düşürüyoruz biraz tabii. Nerede öleceğiz, nerede? Dirileceğiz. Evet, sayfa 22'de doğrudur. Sayfa 22'de o. Hakkına tazim ayrı. Hakkına tazim ayrı. Bu hakkını eda, Onu da yazdık. Bu 22'deymiş dergide de. Diğerlerinde de. Yani, Şuna bari bir devam etsek, nerede ölürsek ölsek, Resulullah sallallahu aleyhi ve kabri şerifine iltihak edecek, Değil mi inşallah? Yani çok da kısa, 2-3 dakika, böyle bir sevgili için değmez mi yani? E bir de biz kurtulacağız daha, onun kabriyle aramız açılırsa, bizim kabirde yanık olur mu, yangın olur mu bizde? He? Bizim kabirde yangın olmaz inşallah. Nur olur inşallah, salavatlarımız, nur olur kabrimize dolar. Şu cuma geceleri şefaatçimiz olur. Şu cuma geceleri sohbet meclisleri mutlaka şefaatçimiz olur. Burada okuduğumuz salavatlar şefaatçimiz olur. Allahu salli aleyhi ve sellem. Evet. Yok, her gün. Nerede öyle beleş? Külle yemin diyor. Her gün ben öyle hatırlıyorum hadisi. He? Tabii. Her gün öyle bir kere olsa ben kaç kere öyle yaptım? Mübarek. Her gün 33 kere cuma değil. Her gün 33 kere kabrinde kainat nefsin kabriyle ilk Medine'den çıkacağız inşallah. Sahabe arasında çıkacağız inşallah. Mahşere. Orası ilk dirilecek yer. Tabii ki bu e, çok önemli bir salavat. 13'ün çok da kısa yapmışlar bunu. Ya bu bir de sayfalar dolusu uzun olsaydı yani bu zor olurdu bize. Bu zor işleri kolay yapıyorlar ki kazandırmak istiyorlar bizi. Allah Teala bu sevgiyle, bu muhabbetle, bu aşk ile, bu şevk ile bize hem hayatımızda kavuşmayı, hem ölümümüzden sonra buluşmayı nasip eylesin. Amin. Sübhane Ali Ali'yle Halil Ey gidi arkadaş, sen bir kıza aşık olsan, hakikaten de gerçek aşık olsan, şimdiki sahtekarlar gibi değil, böyle yemekten içmekten, uykudan kesilecek mi aşık olsan, sana deseler ki günde şunu 33 kere okursan, e, 20 sene sonra kavuşacaksın. He? Ne yaparsın? Ya dersin ki he 333 olsa da öne gelir mi acaba? Onun bile planını kurarsın. Ama Resulullah'a buluşmak, kabrinle birleşmek gibi çok önemli bir meseleden bahsediliyor da biz bile acaba ya farz değil, vacip değil. Arkadaş bu işler sevginin kaidelerinden bahsediyoruz. Sevgi samimi ise burada farz mı, vacip mi, cezası var mı, günahı var mı? Sorulmaz ki. Seven sevdiğine mutlaka kavuşmak ister. Onun için Rabbim Kavuşturacak amellere muvaffak eylesin. Elhamdülillâ rabbil alemin. Ossalâtu vesselâmü. Muhammedin ve alâ âliye ve sahib-i ecmaîn. Allah minâ selüke el-cenneh ve ne'ûzibike minen-nar. Allah minâ selüke rıdâke vel-cenneh. Ve ne'ûzibike minsekâdike vel-nar. Evet. Arkadaşlar bulmuşlar. Hocanın sorduğu kişi kimmiş? Temim kabilesinden. Temin yazdıkça temin olmaz. Temim. Hocamdan Zülhüveysıra. Zülhüveysıra denen adam. İşte bunun dediği nesebinden şöyle bir kavim çıkacak hariciler. İşte namaz kılacaklar ama işte oruç tutacaklar. Kur'an okuyacaklar. Kur'an boğazlarını geçmeyecek diye tarif ettiği haricilerin tarifi Zülhüveysıra. Allah Teala Hazretleri bu gibi belalara uğramaktan bizi de neslimizi de muhafaza eylesin. Amin. Allahümme inna selükel cennete ve mâ qarrab eyle yâ mi kavlimu amelin. Neûzibike Ma qarribiyle amin qabni muamel. Allah imanas, səlih o kimi xeyir, ma səlih o kimi nəbii o Muhammad, sallallahu taalesh. Və nəgəzib kimi şerim isteğah, o kimi nəbii sallallahu taalesh. O'leyi və səllem, əntl müstaham o, əl kəbələk. Və lahu lillah, və lahu lillah, və lahu lillah. Və lahu lillah. Və lahu lillah. Və lahu lillah. Və lahu lillah. Və lahu lillah. Və lahu lillah. Və lahu lillah. Və lahu Allahümme man qadaytelena am qadhafe celaka ve tevraşheda Allahümme rabbena etena rahmeten ve heyyilena amin emrina raşheda Allahümme rabbena etmim lena nuruna ve gfirlena inneke ala kul şeyin kadir Amin Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin Uzaktan yakından gelenlere, dinleyenlere, iştirak edenlere, muhabbet besleyenlere, itikad edenlere Ya Rabbi dünya ve ahireteki can saadetlerini ikram eyle amin. Şerlerden emin eyle Hayrı muratlarımıza nail ile, Buradan dağılmadan bütün sıkıntılarımızı dağıt ya Rabbi. Amin. Dertlerimizi feraha çıkart ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı sevaba çevir ya Rabbi. Amin. Umduklarımıza nail ile, Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Ya Rabbi Alemin. Eşlerimiz, çocuklarımız, sevdiklerimiz hakkında da bu duaları nasip eyle. El sünnet vel cemaatın tamamına dünya ahiret, saadetler, selametler, ferahler, fereçler ihsan eyle. Amin. En yakın zamanda eli sünneti azizeyle, el eli bir ile kafirlerin hile ve desiselerin başlarına ma küseyle. Allahım sen fazluk keremine Ya Rabbi, İslam ittihadını, İslam birliğini nasip eyle. Amin. İslam birliğini, eli sünnet birliğini bozanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi eli sünnetin hanefi sünni izdeip de milletin dinini imanını bozmak isteyen Hacı Hoca kisvesindeki adamlara fırsat verme ya Rabbi. Sen bunların ya Rabbi foyasını meydana çıkar ya Rabbi. Amin. Bu millete bunların yüzünü göster ya Rabbi. Allah'ım sen fazl kereminle vatanımız ve İslam vatanları üzerinde oynanan kirli oyunları iptal eyle. hiç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Askerimiz polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kerimle Yahudi'nin vatanımızın bölünmesi üzerindeki oyunlarını iptal eyle. Amin. Kullandığı PKK teröristlerini de ya Rabbi sen şerlerini üzerlerimizden sarf eyle def eyle. Amin. Hiç şer dokunduramayacak kadar güçsüz eyle, aciz Amin. eyle. Bütün ellerindeki imkanları iptal eyle, imha eyle. Allah'ım sen fazl-ı ya Rabbi bizi yönetenlere dinin üzere sebat istikamet nasip eyle. Amin. Hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Onlara hayır emreden, şerden, men eden akıllı, akıl müsteşarlar yanlarına nasip eyle. Amin. Etraflarında onları yanıltan, yanlışa sevk edenler varsa onları izale eyle. Allah'ım sen fazlul kereminle İslam'ın ve Müslümanların iki cihanda ya Rabbi'nin yüzlerini ak edecek şekilde, kalplerini mesur edecek şekilde selametlerini nasip eyle. Suriye'yi bir an evvel kurtar ya Rabbi. Amin. Suriye'deki Müslüman kardeşlerimize, muhacir olanlara, yani yerleşecekleri güzel vatanlar, imkanlar nasip eyle, yerler Amin. nasip eyle, Amin. dertleri olanlara devalar ikram eyle. Allah'ın pasaport sıkıntısı yaşayanlar, cevazat sıkıntısı yaşayanlar, kimliksiz efendim, pasaportsuz ortada kalanlar, perişan olanlar ya Rabbi sen onlara en yakın zamanda üzerlerinde oynanan bu oyunları iptal ederek yeniden bir vatandaşlıklarını, cinsiyetlerini, haklarını adeyle ya Rabbi. Amin iki bütün devletlerin arasında kaldılar. Ne oraya gidebiliyor, ne buraya gelebiliyor. Nice Müslüman böyle perişan oldu kaldılar. Ya Rabbi bu Müslüman kardeşlerimizi huzura kavuştur Ya Rabbi. Allah'ım sen fazlulukerimle Ya Rabbi. Ta Doğu Türkistan'dan, Myanmar'dan Filistin'e kadar Allah'ım Yemen'e kadar Ya Rabbi zulme uğramış mazlum Müslümanları halâs ile Zalimleri helak eyle. Amin. Ya Rabbi sen en yakın zamanda Ya Rabbi Müslümanların Kur'an sünnet merkezinde birleşmesini sağlayacak. Bir imamı kebir bulmalarını nasip eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi âlemin kime uyacaklarını, kime tabi olacaklarını onlara ilham eyle. Amin. O nefislerimizin cümlemizi muhafaza ile. Bizden evvel öyle evvel ölenlere kârık rıhmetlerle ile kabul. Nur ile ya Rabbi âlemin. Ölümü unutmaktan muhafaza ile. Ölümü gözümüzün önüne dikerek ölüm hatırası ile yaşayıp haramlardan günahlardan geri durmak şuuru nasip eyle. Amin. Amin diyen dillere cehennem ateşi değdirme ya Rabbi. Amin amin. amin. Dünya ahiretlerimizi mamur eyle. Amin. İki canda aziz eyle. Amin. Boşlarımızı eda eyle. Amin. Alacaklarımızı tahsil eyle. Allah'ım iki canda dünya ahirette ne saadet selamet varsa ihsan eyle. Amin. Ne şer ve şekavet varsa uzak eyle ya Rabbel alemin. Ve sallallahu teala aleyhi seyne Ve ve sellem. Teslimen kezira. Buyurun. Allahümme, Allahümme. salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi, el habibil alil kadri, el azimil cahi, ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yassafun. Ve selamun ala l rabbil alemin. Amin.